çek Merhaba kainat. Bugün 21 Ocak, Cuma. Yıl 2011, ay 1, gün 21, Kasım 75. 1432, Hicri Sefer 17, 1426, Rumi Ocak 8. Günün sözü. Herkes uzun yaşamak ister ama kimse yaşlanmak istemez. Jonathan Swift. Günün tarihi. 345 yıl önce bugün 21 Ocak 1666'da tac mali yaptıran... Türk-Hint Devleti İmparatorlarından Şah Can 75 yaşında öldü. Yemek Listesi Gün 21 Yayla Çorbası Etli Patates Zeytinyağlı Kereviz Salata Meyve Büyük, Büyük saatle Marif Takvi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 We're down in New Orleans.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 dining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 Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 94.9 Açık Gazete başladı. Haftanın son açık gazetesi. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple Birliktesiniz Günaydın. Günaydın. Snooks Eag Eagle dinliyorduk. I Went to the Gra. 1936'da doğmuştu New Orleans'de. Bu da zaten çok önemli standart New Orleans parçalarından biriydi. Seslendirdi. Gitarist, şarkıcı New Orleans'li ve Blind Snooks, Eaglen diyorlar, kör diyorlar. Stili de Ray Charles'a benziyor. Kendisini başlangıçta da zaten küçük Ray Charles olarak nitelemiş New Orleans Rhythm ve Blues. Ama Blues, rock roll, Jazz, Country'den Latin müziğine kadar her jarda sesini duyurabilmek yeteneğinde olan Bin kadar şarkısı varmış repertuarında son derece e, çeşitliliği bol bir adam ona da bir günaydın diyelim 1936'da bugün New doğmuş kendisi. Evet şimdi bakalım durumumuza ki ısınma yaşandığından şüphe yok diye bir haberle başlayabiliriz herhalde bugün. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yaptığı açıklamada 2010 yılı dünya sıcaklık ortalaması 19. yüzyıl ortasından ta 1850'den bu yana kayıt altına alınan yıllar arasında en yüksek 3 yıldan biri olduğunu hatta belki de birincilik konusunda da bitişmiş olduğunu en yükseğe 2005'e bitişmiş olduğunu da söylüyor. Rekor egale etmiş olduğunu. Yani küresel ısınma yaşandığından hiç şüphe yok demişler. Dünya Meteoroloji Ajansı'nın verilerine göre. Tabi mesela... Haberleri bu haber değeri var mı? Yani çünkü bir şüphe de yoktu zaten. Yani şüphesiz ki şüphe yok ama e, şüphesiz ki bu konuda herhangi bir adımda atılmıyor. Bu kadar emin olma. Nasıl? Bunun bir komplo olması ihtimalinden ben öteden beri şüphelenenlerden biriyim. Bu tabii ki aslında... En nihayetinde ben halk diliyle konuşayım dedim ama yukarıdan bakacak olursak mevzunun zaten ciddi anlamda komple olduğunu düşünmek için bir sürü şey var. On sene içinde birdenbire dünya ısınmaya başlayacak. Bütün ekonomileri tehdit edecek. Ve üstüne üstlük bir şeyler yapılması gerekecek ve bu zararlı üstelik ülke, Yani ve, görebilen görür ne olduğunu. Çıktı. Evet işte görebilen zaten görüyordur ne olduğunu. Üç aşağı beş yukarı. Ve bazı gazeteler ve ajanslar da bunun bundan kendilerine iyi bir payda çıkartmışlar. Ya yani hepimiz adına yanlış hı hı. Anlama. Yavaş bir şekilde ısınıyor demişler. İyi. Yani, yani bir Anadolu acelemiz Ajansı, yok. evet radikal gezegenin yavaş bir şekilde ısındığına ilişkin yeni bir gösterge diyor mesela radikal. Isınıyor ama yavaş. Güzel. Yalnız pek yavaş olduğunu bir tek bu Anadolu Ajansı'ndan ve Radikal'den okumamız mümkün. Ben diğer ajanslardan böyle bir şey okumuyorum yavaş yavaş. Çünkü zaten yani bir anda dünyanın mesela cehenneme itileceğini beklemiyordu herhalde kimse. Ama son mesela son 15 senenin yeryüzünde görülmüş en sıcak son 14 senesini barındırması biraz tuhaf değil mi? Buna yavaş denebilir mi yani? Ama işte bunları kim söylüyor? Üç, bütün, Neden milyar söylüyor milyar yıllık. Evet doğru. Yani şüphelenmeliyiz değil mi? yani Çağdaş medeniyet biat etmeyi değil, düşünmeyi gerektirir. Bütünüyle şüphelenmeliyiz. Şey vardı, Şizofrengi dergisi vardı. Evet. Bütünüyle şüphe için bütün, Bütünüyle kuşkudayız diyordu. Biz de öyleyiz. Bütünüyle kuşkudayız. Her şeyden ve her an. Bu arada yıl dönümleri meselesini şey yaparken Saatli Marif takviminde ilginç bir ibare vardı. Ona da bir saniye dönelim istersen. 345 yıl önce bugün ne olmuştu? Ne olmuştu? Tac Mahali yaptıran Türk Hint Devleti imparatorlarından Şah Cihan 75 yaşında ölmüştü. Evet. Ruhu şad olsun. Evet. Ona Mugal Türk. diyorlar. Mugal Türkü mü? Türk demiyorlar nedense. Ben baktım şimdi Google'dan. Türkçe kaynaklara baktığımız zaman... ...Tac Mahal e, Türk mimarisinin... ...önemli eserlerinden birisi. Öyle mi? Öyle. Üstad Ahmet tarafından tasarlanmış. Tamam evet. işte Ahmet. Ama İranlıymış. İranlı mimar ve astrologmuş. Daha birçok sıfatı var. Yani ben hemen kara kaplar... Sıfatlar ben... yok mu? Yok. Ya. Eduardo Galeano'nun aynalarına bakıyorum... Sel yayınlarından çıkan yani başucu kitaplarından biri. Bir açık kitaba bakıyorum, bir aynalar kitabına bakıyorum zaten bugünlerde. Bu programda e, Hintli ve Çinli atölyeler üst üste konduğunda 17. yüzyılın ortalarında bütün dünyadaki el işçiliğinin yarısından fazlasını üretiyorlarmış. Ama Türk hı hı. Türk demiyor o da. Galeano. O ihtişamlı dönemde hükümdar Şah Cihan, Tac Mahali ölen karısının yani diğerlerinin yanında en gözdesi olanın... Bir dakika dikkat isterim buraya. Pek çok karısı var. Yapmamıştır. En, göze, en gözdesi olanın... Ama biz olarak... Türk Müslüman ahlakının ne olduğunu iyi biliriz. Yani böyle bir şey olmamış Ol... Yok yok yok. Galeano'nun yalancısı olarak konuşuyorum. Galeano Ama... nereliydi? Ben için şimdi yazıyor bunları? Biz niye şimdi <gülüyor> okuyoruz bunları ne oluyor? Bütünüyle kuşkudayız Galeano'dan da Uruguay gibi Allah'ın uzak bir ülkesinde Kim bilir hangi hesapların Amerika'nın büyük ihtimalle hesaplarının bir e, odak noktasını daha yakalamış durumdayız Evet Tac Mahal'e dönersek Yamuna nehrinin kıyısında inşa ettirmiş dul hükümdar Karısının ve evin birbirlerine çok benzediklerini söylüyor Çünkü günün ve gecenin her saatinde o nasıl değişiyorsa tapınak da öyle değişiyormuş Böyle yapılmış yani Üstad Ahmet hı hı. tarafından İranlı. 20 bin işçi tarafından 20 yılda inşa edildiği söyleniyor. Bin filin. On, onlar Türk fili değil yalnız. O Her şey en nihayetinde köken olarak Türk sayılabilir. Ama Fil. onlar Asya fili. Evet, Türkler de Asya'dan geldi. Doğru. Beyaz mermer taşımışlar. Kızıl kum, yeşim taşı ve türküvaz. Böyle söyleniyor diyor ama demiş Galeano onun hafif güzelliğini, dalgalanan beyazlığını görenler Tac Mahal havadan yapılmış olamaz mı diye kendi kendilerine soruyorlarmış. Bak. Acaba hava yani havadan yapılmış demek havadan demek değil. Hava kullanılarak dokuma hı. maddesi hı hı. olarak yani 2000 yılının sonlarında Hindistan'ın en meşhur sihirbazı diye bitiyor bu madde. Ağzı açık bakan bir kalabalığın karşısında onu iki dakikalığına ortadan kaybetti. Bunun sihir eseri olduğunu söyledi. Onu yok ettim dedi. Acaba yok mu etti yoksa havaya mı dönüştürdü diye de soruyor Gale Türklerden bahsetmemiş Aziz. Bence son cümle zaten üç aşağı beş yukarı bir ömrün veyahut bir dönemin ömrünün ruhunun özünü anlatıyor. Acaba yok mu etti yoksa havadan mı yarattı? Bana çok anlamlı geldi. Pek çok açıdan bir sürü yerde evet. kullanılabilir. Evet, evet. Özellikle şu aralar. Neden şimdi derseniz o da haberlerin içinde gizli. Gizli evet. Yalnız çok yavaş olmadığında söyleyeyim hemen ekleyeyim. Reuters'ın haberine bakıyorum. 2010 yeryüzünün gelmiş geçmiş en sıcak yılı rekorunu kırdı diyor. Öyle hiç lamıcım yok ve şey maalesef. Çok da hızlı olmuş. Yani 1961 ile 90 arasındaki ortalama şimdiye kadar 10 yıllık dönemler açısından iklim kayıtları belirtildiğinden bugüne en sıcak şey olmuş. Ve onu da 2001'den 2010'a olan 10 yıl her şeyi geçmiş durumda. Yani 1961 ile 90 arasındaki 30 yıllık ortalamanın da e, bayağı yarım dereceye yakın Celsius üstünde. Yani çok hızlı bir gelişme aslında bu. Her ne kadar Anadolu Ajansı yavaş bulsa ve dikkat çok yavaş bulup rahatlasalar da son derece endişe verici olduğunu bizden söylemesi. Ama bizim sözümüzün pek kıymet harbiyesi var mı bilmiyorum. Yok. Devam edelim o zaman. Bir uluslararası dünyayla da ilgili değiliz. Yani Türkiye'deki gazeteler ilgili değil. Biz ilgilenmeye birazcık daha devam edelim. Neden, neden ilgileniyoruz? Neden? neden yani kimse yapmıyor. Sen neden yapıyorsun? Neyi anlatmaya çalışıyorsun gibi bir sürü orada korkulası konu var. Mesela e, hakikaten yürek, yürekleri paralayıcı bir haber vardı. İtiraf edeyim ki ben de bu Türkiye'deki paranoyaya kapılıp dün balyoz falan derken atlamışım burada hemen öz eleştirmi de veriyorum hakikaten yani şöyle bir başlık zaten dünyanın içinde bulunduğu durumu en iyi verenlerden biri olsa gerek Irak'ta intihar saldırısı 12 ölü 60 yaralı vardı dünkü haberdi bu hı hı. araç ne kullanılmış intihar saldırısında ambulans can kurtaran da can alınmış yapılmıştı maalesef böyle yani bir bundan daha ah, anlamlı sembolik olarak ve insanın içini burkan bir haber Hakikaten bulmak bile zor. Tikrit'te yani bunu söylemiştik biz haberi vermiştik ama ambulans evet. detayını vermemiştik. Çok acı. Bugün devamı da gelmiş. Maalesef Irak'ta Kerbela'da bu sefer kutsal Kerbela, mukaddes Kerbela'da patlayan bombalarda en az 45 ölü 130 yaralı var. Kutsal Arbain mahallesine giden Şii hacıları hedef almış. İki ayrı yolda hacı konvoylarının bir milyona yakın Şii hacı adayı geliyor. Yani işte dini vecibelerini kendilerine göre eda etmek üzere geliyor bu insanlar ve paralanıp cesetleri bile gidemiyor dönüşte yerlerine evlerine çünkü parçaları kalmıyor. Yani şöyle bir bilanço vereyim. Türkiye'de gazete ve televizyon haberlerinde pek rastlanmıyor galiba. Sen daha yakından biraz bakabiliyorsun televizyonlara. Sadece bu hafta başından beri yani beş gün beşinci gündeyiz hı hı. düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı yüzü aşmış durumda. Yaralıları hiç saymıyorum. Yüzler ve yüzler yani. Bunlar artık haber değeri olan şeyler değiller çünkü normal haline aldı. Yani işgalden beri biliyoruz ki evet insanlar sapır sapır ölüyorlar ve ölmeleri de zaten işgalin doğal bir sonucu ve bu kadar. Ya yani bundan öte bir yürütme olmadığı için da bir haber değeri olmuyor. Evet. Yani bu yapılabilir yerli... mi, olur mu, olmaz mı? Yapanlarla nasıl muhatap olmak gerekir? Yapılanlarla nasıl muhatap olmak gerekir? Falan bunlarla ilgili pek bir akıl yürütme yok şimdilik. Evet yani insanları mesela yerlerinden başka bir yere yerleştirmeye de imkan kalmıyor. Çünkü çöplükten beslenmek zorundalar. Binlerce hatta 10 binlerce insan resmi açık ama 500 bin insan çöplükte gündelik hayatını geçiriyor. Ve herhangi bir e, altyapısı olmayan ne elektrik, ne su, ne kanalizasyon, ne buna benzer herhangi bir şeyin olmadığı çadırlarda yaşıyor. Bu insanlar ve bu hemen Bağdat'ın dışındaki varoş, ve ve diye devam edip genişletmeye Hangi hastanelere mümkün. gidiyorlar peki? Gitmiyorlar zaten ölüyorlar işte ve şanslı hissediyordu olabilir bir kısmı ölürken kendini öldüğü için. Evet ambulansla da cankurtaranla da artık şey aracı kullanıyorlar. ...intihar aracı olarak da... ...can kurtaran kullanılıyor... ...ölüm aracı olarak. Ve bunun hani doğrudan ve doğrudan... ...elinde kan, vıcık vıcık kan olan insanlar... ...rahat rahat ve saygın olarak... ...aramızda geziyorlar. Bu da işin çok normal... ...bir diğer tarafı. Yani gerçekten... ...katil. Yani başka hiçbir şekilde... ...açıklanamaz. Çünkü on binlerin... ...katliamına doğrudan imza atıp... ...bunları hazırlayan, var eden insanlar... ...George W. Bush, Tony Blair gibi... ...ve daha bir sürü isim saymak mümkün... Blair mesela tekrar şimdi e, dinlenilecekmiş ikinci kere Irak Savaşı'ndaki rolüyle ilgili. İngiltere'de bir şey çıkması beklenmiyormuş. Lord Goldsmith çok rahatsızmış e, rolünden dolayı ama falanmış da filanmış da uzuyor haber ama hiçbir şey olmuyor. Blair'in aynı tarihlerde en büyük özelliğinin ne olduğunu biliyor musun? Başka en özelliği de vardı. Evet varmış. Şimdi çıktı o da ortaya. E, ajan sokuyor halkın arasında. Özellikle çevre örgütlerinin içine ajan sokmasıyla maruf. Bir tanesi daha Kennedy adlı birisi yeni açığa çıktı. Hı hı. Yedi sene boyunca bütün e, çevre kuruluşlarının örgütlerinin içinde yer almış ve provokasyonlarda bulunmuş kendisi bizzat. Sonunda da birisine aşık olmuş galiba dönmüş filan Böyle kepazelikler var ve hep yani haliyle de bazı insanlarla sevişmiş orada. Şimdi onlar da kızlar da dava ediyorlar. Hı hı. Ama yani bir terör örgütü olarak çevre aktivistlerinin içine insan sokan harika bir insan. Bile. Ve şürekası. Evet bu arada şeye de değinelim kısaca Tunus geçici hükümeti ilk kez toplanmış. Eski rejimin tüm kalıntılarının silinmesi talepleri altında. ilk toplantıyı bugün yapmışlar. Dört bakan hükümetten çekildi. Biliyorsunuz yeni hükümete yönelik bütün iç işleri, dış işleri, maliye ve savunma kaldı. Hı hı. İçin ellerinde eski yönetime. Kaldı mı kalmadı mı orası da şey yani aslında. Yani Sallantıda onlardan bakanlar. Ha, ama şimdilik onlar var. Fakat... İşte e, iktidar partisi bakanların partiden istifalarıyla gerilim düşürülmeye çalışılmış ama pek düşmemiş. Sokaklar boşalmamış. Tunus sokaklarındaki kalabalıklar devam ediyor BBC haberi. Polis havaya ateş açmış mesela dağıtmış durumu. Başkent Tun Tunus dışında Kef ve Gafsa kentlerinde de devrik başkan Binali'nin ülkeyi terk etmesinden bu yana ilk kez gösteriler. Yeni gösteriler de var. Ve e, enteresan bir şey var hakimler sokağa inmişler Tunus'ta da bir yargı erkiyle ilgili bir problem var bunu duymuş muydun hakimler ne istiyor Tunuslu hakimler eski cumhurbaşkanını destekleyen hakimlerin istifa etmesini istiyorlar yani bir hesaplaşma talebi var. Bu hukuki mi değil mi diye herhalde bir tartışma yürüyor. Ee, o ana kadar her şey hukuki olduğu için ondan so bu andan sonra da hukuki olmasına dair değil mi? Hakim. Gayet titiz bir tartışma yürüyordur herhalde. Herhalde. Hakimler de hukukçu onlardı. Yani göz göre göre istediği gibi despotluk yapabilen ve bütünü istediği gibi böyle olmalı, şöyle olmalı diye şekillendiren ahlaksız ötesi bir adamdan bahsediyoruz Binel dediğimizde. Tabii kim bunun farkında değildi? Herkes farkındaydı. Yargıdaki yargıcından işte e, çok sevdiği Fransız bilmem falan diye devam edebiliriz. İsviçre'de şey yapmış. Binali'nin hesaplarını donduruyormuş. Niye şimdi donduruyor anlamadım. Devrilince işte böyle ne? oluyor. Ne? İsviçre'de hesabı mı varmış Binali'nin? Varmış. Gizli hesabı. Yok Gizli he. mi bilmem. Yani öyle bir şey yazmıyor elimde ama hani İsviçre'de hesabı olduğunu biliyorum. 5 milyar dolar çıkmış zaten çok değil. 5 milyar dolar çıkmış. Hmm. O, bu karısının Dubai'ye götürdüğü bir buçuk ton altın Yok, başka. O, o, o konuda da çok ciddi bir içeride tartışma yaşanıyor. Çünkü öyle bir ezilmişlik var ki ülkede Merkez Bankası'nın başkanı vermek zorunda kalmış altınları. Yani Hadi kadın çekil bakayım sen. Önce direnmiş ama, ama kocası müdahale evet. etmiş. Zeynel Abid'in sen aradan çekil ver karıma para altınları. ver altınları. Takı olarak Düğüne gideceğiz. götürmüş Zine. Zine teşe takı ve küpe ve kolye olarak. Ama bir yani işin tatsız yok. tarafı veya tatlı bir tarafı ya da ton. işte bu ahlaksızlığın yüzsüzlüğün ince çizgisi tam da böyle bir şey değil mi? Yani aslında Binali'nin ne olduğunu hakimi de savcısı da sokaktaki bakkalı da taksi şoförü de biliyordu. Üstüne üstlük dışarıdaki Fransa'daki bilmem kim de İsviçre'deki banka müdürü de herkes biliyordu devrilmeyeceksin. Bu işlerde benim anladığım önemli olan bu. Evet. Yani bir şekilde ayağın kayar tökezlersen kimden tekme yiyeceğinin sırası var ancak. Yani şey yok, yemeyeceğim falan yok. Bayağı patır kütür girişiyorlar insan, Çok adici O kadar sene saygı gösterdik. Tunus'ta bu arada siyasi parti yasağa kalkmış. <gülüyor> Ve bütün siyasi tutuklular için de genel af kararı alınmış ki önemli. Şeriat geliyor yani. Evet. Geldi bile. <gülüyor> Aslında evet bir hukuk geldiğinden bahsetmek mümkün ama e, benim buradaki şeriattan kastım e, İslami bir devlet modeli mi kuruluyor? Çünkü Tunus'un en büyük tehlikesi buydu değil mi? A, Tunus'ta hiçbir zaman olmayan bir tehlike oldu. Evet olduğunu... radikal, radikal İslami hareketler pek güçlü değilmiş güçlü anladığım değilmiş. kadarıyla. Evet bunu epey hem Ahmed İnsel hem Hasan Ersel de konuşma fırsatını bulmuştuk. Buna Hı -hı. rağmen de en çok bu gösteriliyordu işte ...Mümtaz Soysal gibi yazarlar da... ...en çok bu korkunun işlendiği yazılar yazmışlardı ama bunlar 28 Şubat'ta bize bol bol gösterilen şey o değil miydi zaten? E, bakın ne güzel yapıyorlar adamlar... ...biz niye yapamıyoruz falan diye... Yani ...paşalarımızın da gösterdiği örneklerdi bunlar. Evet, İran'la ilgili nükleer görüşmeler de İstanbul'da başlıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi artı Almanya... İstanbul ve İranlı yetkililerle bu ülkenin nükleer programını görüşmeye hazırlanıyorlar. Türkiye burada bir önemlice rol oynamaya çalışıyor. Öte yandan da Türkiye ve Katar, Lübnan'da Arabuluculuktan çekilmişler. Lübnan'daki siyasi gruplarla iki gündür sürdürdükleri görüşmelerden sonuç alamamışlar ve girişimlerini askıya almışlar. Böyle ve Arap liderlerinden de giderek büyüyen öfkeler arasında çok daha fazla isyan tıklamışlar. E, Tehlikesinden uyarılar gelmiş bu da The Independent'ın haberi e, Arap zirvesi yapıldı e, ve Tunus milyonlarca e, doların e, ka, çalınan paraların peşine düşmüş olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda da her tarafta göster yükselen gösteriler var. Hüsnü Mübareğ'e bir şey olur mu diyorsun acaba? Kaddafi'den de. İki daha yakmış durumda kendini. İşte evet birçok insan yakıyor kendilerini. Ne anlatmaya çalıştıklarını anlayamadım. Ama e, Mübareğ kolay kolay bir şey olmaz onu biliyorum. Yani çünkü orası işte böyle Tunus fa falan değil. Yani orada bir sürü denge var. E, ABD'nin dengeleri var, İsrail'in dengeleri var, çok para var, var, çok, para e, var çok yardım var, çok asker var, çok silah var. Bu arada İsrail'in kendi soruşturması tamamlanmış. Mavi Marmara ile ilgili ve İsrail suçsuz çıkmış askerler. 31 Mayıs'taki o korkunç geceyi hatırlıyoruz. 2010. Bir... Niye korkunç gece diyorsun Gördüğün gibi yani ortada bir suç yokmuş. Ama insanlar öldü falan. Sesleri ama sebepleri var ölmelerin. Yani olabiliyor böyle şeyler. Tabii kimse istemez birilerinin ölmesini ama... Böyle bakmak gerekiyor değil mi artık? Evet. Ya çünkü bir şey ya mesela ya İsrail sağından biriyle konuşuyor olsaydık herhalde bize ne saçmalıyorsunuz? Bu ne biçim bir dil ne konuşuyorsunuz? olur mu? Koskoca İsrail ordusu hizmetleri var, emekleri var falan diye anlatıyor olurdu herhalde. Zaten anlatıyor. Mesela Georgetown Üniversitesi öğretim üyesi ve Tel Aviv Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölüm başkanı Profesör Yossi Shain komisyonun tarafsızlığı su götürmez demiş. Çok güzel. Dünyanın komisyonca varılan bulguları kuşkuyla karşılamasının beklenebileceğini de söylemiş. İsrail'in oluşturduğu komiteler doğal olarak kuşku uyandırıyor ve İsrail'in tarafını tuttukları yolunda bir algı var. Kaçınılmadan bu yanlış bir algı demiş. Hı hı. Türklerin ve İsrail'e düşmanca duygular besleyen başkalarının kendi yargılarını alelacele oluşturup olayın cinayet olduğuna zaten karar vermiş olduklarını da. Bu belirtmiş. zaten değiştiremeyi istiyor yani. Evet. Yani bu... Türkiye. Bir yargısız infaz durumundan bahsediyor ama dokuz ölüden değil şeyden bahsediyor. Yani İsrail askerlerimize ile. yapılmakta olan şey bir yargısız infazdır. Ee, ne kadar benziyor değil mi? Birazdan buçuk şimdi otuz sonrasında balyoz konuşuyor olacağız büyük ihtimalle bir miktarda. Ee, İsrail sağının savlarıyla e, Türkiye sağının savları çok birbirine benziyor. İsrail oy ile, birliğiyle benimmiş, balyoz. Evet. evet oy birliğiyle de İsrail'li askerler kendilerini savundular. Daha açıklanmamış bu arada rapor. Pazar günü açıklanacakmış. Ama açıklanmış gibi galiba. Açıklanmış tabii canım. Yani evet resmen açıklanmamış. Bu arada Goldstone raporu da hala tartıştı. Onunla ilgili de kimse bahsetmemiş. İsrail'in savaş suçları işlediğine İsrail dair. İsrail bunu zaten reddetti bitti. Evet. Muktedir olmak böyle bir şey. Yok efendim bunlar düzmece diyorsunuz. Konu kapanıyor. Peki bir sorum var tek bir soru. Buyurun. Türkiye, e, Filistin'i ne zaman tanıyacak bağımsız, ögemen, özgür bir devlet olarak? Abi Kaç kere söyleyeceğim işte ya. Çıkmaz ayın son çarşambası yapacak bunu. Ama Rusya'da tanıdı. E, Rusya da tanıdı. 67 sınırlarıyla Filistin devleti tanıyor ülkeler. Filistin'i destekleyen ülkeler. E, Türkiye bölgenin en one önemli minute, ülkesi. En önemli bölgedeki unsur aktör Türkiye değil mi? Yüz, yüz. 100... Sadece bölgede değil abi. Yaklaşık beş yüz yıldır üç kıtada. Yüz ülke tanımış durumda. Amerika'nın da tanınması gerekir diye M.J. Rosenberg'in bir yazısı var. Tanımak eğer bütün söylediklerinde herhangi bir samimiyet unsuru varsa benim ülkem tanımak zorundadır demiş adam. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili mi? Evet. Herhangi bir samimiyet ihtimaline İnanıyor yani. E söylediklerini yapmaları lazım diyor. Bizim de o zaman bu konuda beklentimiz olması lazım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak öyle mi? Yani yeni akım var işte. Evet. <gülüyor> Efendim bence hadi çıkalım. Olacak çıkalım, iş mi evet. yani? Akıl var mantık var lütfen. Tamam. Açık gazete. I'll <laughs> be Plácido Domingo en bil ya da çok daha iyi bilinen adıyla kısaca Plácido Domingo. Quiereme mucho adlı parçayı seslendirdi. Şarkı Plácido Domingo İspanyol bir opera tenoru. Tam 70 yaşında bugün idrak etti. 21 Ocak 1941 doğumlu kendisi çok sayıda İşiyle anılıyor operatik rolleri rekor sayıda aynı zamanda opera ve konserler yönetiyor Washington National Opera'da Washington DC'deki operanın da e, kondüktörü genel direktörü daha doğrusu ve Los Angeles Operası'nın ve aynı zamanda kendisinin bilinmeyen başka e, çok iyi bilinmeyen başka özellikleri de var Özellikle de Alyanoy antik kentinin kurtarılması için de devreye girmişti. Tam da zamanıdır çevre bakanı orman bakanı da demiş ki Alyanoy ile ilgili yeni bir harika bir konuşma yapmış. Bulan biziz koruyan biziz masrafları yapan biziz hedef tahtası halinde olan da biziz bunu anlamakta fevkalade zorlanıyor. Biraz yani. başbakan uçağıyla stadına benzedi. Bunlar hakikaten anlayamıyorlar bir şey. Bunlardan kasıt şu, şu hükümetin son e, gittikçe artan böyle bir hastalığı hep vardı ama dozu artarak devam eden bir durumu var. Yani babasının parasıyla iş yaptığını zannetmek gibi bir hal. E biz biz dedi, dediği ver... biziz zaten ben koydum seni sen de memursun orada durumu. Çok düz bir çizgi. Ayrıca bizim verdiğimiz yani biz Türkler anlamında değil burada yaşayan vatandaşlar vergi verenlerin parasıyla yapılıyor. Bu Bunu iş. diyorum A babasının parası değil yani evden getirip de Alino'yu'ya bilmem ne mi yaptı ne alakası var ki ne yaptıysa ki hani neyse ne yaptığına dair başka bir tartışma da yürütülebilir de. Kabul etmiş ayrıca şeyi de. Önce kabul etmiyordu buranın Roma antik kentinden olduğunu. Burası çeşmedir ben araştırdım bu araştırman da kralı benem diye geziniyordu. Şimdi arzu edilirse baraj ömrünü tamamladıktan sonra tekrar çıkarılması mümkün demiş. Bu dünya tarihine geçecek renklilik laflar Roma Eçekten. döneminden kaldığına göre yıllardır demek ki toprak altında demiş ki müthiş bir bu, tespit demek bu. Demek ki. Yani hakikaten gözünden hiçbir şey kaçmıyor bakalım. Gerçi bu bir neydi ya ne olduğunu da hatırlasam. Bimlemle çeşmesiydi de. Evet. Hiç alakası yok. Bu her tarafta bulunan dandirik bir şey diyordu hamam, kendisi. Hamam. Hamam değildi. Hamam mıydı? Hamamdı galiba. Hamam, evet, hamam çeşme. Sulu. Birkaç yüzyıl daha toprak altında kalmasının bize göre bir mahzuru yok demiş. Biz dedi kim <gülüyor> parayı verenler mi acaba? Çünkü deminki biz vardı. Yine biz... Çok mahzuru var aslında. Ve bu, bir kere ya, böyle konuşan bir çevre bakanı olmasının ciddi mahzuru yok mu? Çok mahzuru var ve şimdi Placido Domingo'nun Europa Nostra olarak kültür koruma için ona başvurulduğu mektubunda da şunu yazıyordu. Yani bu kadar kontrast olabilir. İki, iki konuşma arasında yani Domingo'nun bir cümlesini okuyacağım. Alyanoi'un kurtarılması için sürdürülen yerel ve uluslararası protestolar insanların tarihe ve belleğe büyük bir değer verdiğini açık biçimde ortaya koyuyor diyor. Bu tutum ilgili insanların yaşamına derinlik ve anlam katıyor. Bakan için pek bir önemi yok bunun derinlik ve anlamı. Derinlik ne, ve anlamını arıyor ne de evet böyle bir belki de. Yeri gelişmek çok fazla. Ve Alianoy gibi bizi geçmiş kuşaklara bağlayan tarihi önemdeki mekanların korunması için gerçekleşecek her türlü çabanın gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzun yerine getirilmesinde önemli bir katkı olacağını biliyoruz. Bakan bir açıdan haklı yani kaç yüzyıldır hatırladığımıza göre burada böyle bir şey olduğunu Efendim bir baraj ömrü kadar gömsek yine hatırlamaya devam etmez mi bizden sonraki kuşaklar? Evet ama baraj ömrünün çok uzun olduğunu kendisi söylüyor. Ya yaklaşık işte e, 40 sökümü yıl. takımı 80'e çıkar o. Herhalde hemen cart diye söküp de kaldıracak. O yüzyıllar illet. yöngörüyor barajı. O diye şiirini hatırlıyor. Yüzyıllar yani. baraja olmaz. Bakana birini öğretmesi lazım. Ama bu. işte maalesef yani yok. Hiç baraj yüzyıllarca dayanmaz öyle de yapılmazlar zaten. Başka bir şey söyleyeyim. Bu arada tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı tepki gösterince bazı çevre örgütleri ne demiş biliyor musun? Ben iskası biziz çekici. Aşağı yukarı. <gülüyor> Lütfen bu arkadaşlar insaf sahibi olsunlar. Başkalarının gazına gelmesinler. Demiş. Başkaları derken daha zorlarsan dış mihrak diye dış sallayacak mihrak, parmağını. tabii. Parmak. Türkçe biliyorlar diye düşünüyorum diye de bir üstü. Ermenice biliyoruz genellikle neden? Önce tasarım etnini okumalarını tavsiye ediyorum demiş. Kütçesi var mı? Yok. Peki 2B alanlarıyla ilgili son sözünü de söyleyeyim. Bugün Hı. elimde hakikaten mükemmel bir buket bu bakanın var. bakanın istifasını değil azlini istemek lazım ya. Yani yeterli olduğunu düşünmüyorum yaptığı işle ilgili. Bak 2B alanlarının problemini çözmek için hazırlıklarımızı yaptık. Bazıları yok şu kadar para gelecek falan diyor. Üslup da bu. Biz parasını Bizden. falan hesap etmiyoruz. Biz kangren olmuş bir meselenin meselenin artık çözümünü istiyoruz demiş. Anladım. Sorun çözülür. İş bitirici. İş bitirici sorun çözücü. Gerçekten çözümü. iş bitiricilikte çok cevval. Parasında da değil işlerin. Nedense falan yani. Evet. Memleket için, vatan için çalışmak çok zor bir Evet, çok zor. Yani en iyi bunu e, herhalde askerlerimiz bilirdi artık sadece askerlerimiz değil sivillerimiz de öğreniyor zor zor bir iştir bu meşakkatlidir evet sayılarla Türkiye'ye de bakacak olursak termik santraller yüzde altmış beş nokta elli oluşturuyormuş bütün kurulu şeyin bu Türkiye Elektrik İletim AŞ'den ve jeotermal ve rüzgar gibi sadece bir nokta doksan dört durum bu kadar açık ortada zaten işte pekala gelelim Fasulyenin nimetlerine. Dün aslında kaldığımız yer veya dünkü önemli e, haber diyebileceğimiz şey. Gölcük'teki e, istihbaratta yapılan aramalar sonucunda e, karoların altından çıkan dokuz çuval belge. Hayır on. Şimdi tekrar dokuza döndü. <gülüyor> evet dokuza Sen haklı çıktın galiba. A ama sonra. bir ara haksız da çıkmıştım. O <gülüyor> yüzden biraz karışık orası. Peki duralım oradan dokuzu kabul ediyorum. Aslında bunun üzerinden niye gitmiyor ki? Ee, ...şüpheciler... ...bu da ilginç bir veri bak... ...dokuz mu on mu o bile belli değil... ...o bir çuvalın içinde kim bilir neler var... Falan. ...bir şey çıkmış mı çuvalda? ...hiçbir şey çıkmamış... ...bu bir komplo mu? ...komplo... <gülüyor> evet. ...bu kadar düz konuşabiliyoruz çünkü... ...yani daha doğrusu... ...nereden okuduğunuza bağlı birazcık... ...birazcık da aslında politik olarak... ...kendinizi nerede konumladığınıza... ...gerçekte hiçbir zaman işimiz yok biliyorsunuz... ...yani eğer... E, Darbeler de o kadar kötü değildir canım şunlara bak bu herifler olacağına bu olsun gibi bir şey düşünüyorsanız ya da bu skalanın içinde daha hafif olabilir buna benzer düşünceleriniz varsa balyoz işinden çok haz etmiyorsunuz. Benim anladığım bu haz etmediğiniz için de aslında ne olduğu sizi pek ilgilendirmiyor. Şimdi ce, ce, cennetteki, ara, araftaki ve cehennemdeki gazetelere bir bakalım. Ya öyle demeyelim ama hani bir kısmı gazetelerin hiç görmemek üzere aynen devam etmişler dün gibi. Neyi? İşte bir Baylos komplosu var ya komployu. Ya aslında böyle gazetecilik olayı çok daha kolay. Yani ne çıkarsa çıksın uydurma bence diyorsun ve araman gereken iki kişi var. Çetin Doğan avukatıyla damadı. <gülüyor> Bütün mevzu çözüyor. Daha doğrusu söylüyor bir şeyler, sen de yazıyorsun, haber de hazır olmuş oluyor hem ideolojik olarak hem mesleki olarak tatmin olup hayatına devam edebiliyorsun. Hangi savcılarcı? Yani bir savcılar şey diyor. Askeri savcılar buldu bunu anladığım kadarıyla. Öyle. Yani ha, bu arada askeri darbe planları bir askeri karargahta bulundu değil mi Gölcük'te? Bir askeri kadını. karargah dediğin aslında e, oradaki gizli bölmelerdi. Ve üstüne üstük zaten girilmesi de öyle çok kolay olan yerler değil Gölcük'teki istihbarat şube başkanlığından bahsediyorum. Ve zaten askerlerin gözetimi altında ele geçiyor. Askerler de giremiyor oraya. Yani belirli kodlarla girilebilen alanlar bunlar. Öyle hani e, askerliğin orada yaparken gördüğün odalardan birisi değil. Demeye çalıştığım o. Evet, Selimiye, Ayaza ve Gölcük üç karargahmış. E, sıkı yönetim listeleri çıkmış. Ortada balyozun hedefinde dört cami varmış Fatih Beyazıt Eyüp Sultan İsmail Ağa camileri bunlar Gölcük'te bulundu kanlı cuma planları jandarmanın hedefi olan tanıdığımız yani bütün Türkiye'nin adını bildiği ve tanıdığı ayrıca da kişisel olarak da tanıdığımız gazeteciler var Hasan Cemal Nazlı Ilıcak Mehmet Altan Taha Akyol gibi Eh, Ahmet Taş getiren, Ali Bulaç, Fehmi Koru, darbe karşıtı aşırı sol kesim var. Mesela Hasan Cemal Toktamış Ateş ve Cüneyt Ülsever hedefte. Mehmet Barlas, Ali Bayramoğlu. Bunlar darbe karşıtı liberaller. Bunların listeleri var. Genel kurmay karargahında komutandan gizli toplantı da yapmış deniyor balyoz ekibi. Bunlar... Savcıların elinde askeri savcılardan şimdi sivil ergenekon davasına balyoz davasına da doğrusu intikal hı hı. ettirildiği söylenen haberde ama hepsi hiçbirinin doğru olmadığı ihtimali de var. Önce istersen savcıların elindekileri biraz tarayalım tabi. yani alevileri tarikatları, sol grupları terör örgütü ve medyayı takip için adamsızdırmışlar bir bölümü bu. Cephane gömmek için köyde keşif yapmışlar. Toprağın yumuşaklığına bakıp tamam demişler. Bununla ilgili belgeler var çünkü. Nereye nasıl gömülecek, kime yıkılacak falan filan diye. Var deniyor bir dakika. Ha, belgeler var da bunlar gerçek mi yoksa ha, sahte geldi. belge mi onu ha, bilmiyoruz belge var, evet. hesapta. Eylemlere PKK süsü verilecekmiş. Beyazıt ve Fatih camileri seçilmiş bombalamak için. Neden? Çünkü kolay kaçılabileceği için. Bununla ilgili bomba eğitimleri e, gerekli personel verilmiş. Planın icra Plan, icrağına muhalif olan komutanların tutuklanması için liste hazırlanmış. Bu komutanların planlar icra edilirken haberdar olmaması için ayrıca planlama yapılmış. Peki şey var. Donanmadaki balyoz belgelerinin bulunmasına ilişkin fotoğraflar ve video kayıtları da var. Ya zaten ben şimdi dün akşam artık e, anladım ki bu işin içinden asla çıkmak mümkün olmayacak sanıklardan birinin ismi önemli değil general paşalardan biri sanıklardan birinin avukatı vardı televizyonda şey diyordu daha doğrusu şuydu tartışma işte belgeler gerçek midir acaba sahte midir acaba falan ya gördüğünüz işte kamerayla askerler çıkartıyor zaten falan filan bütün hepsi kamerayla kayıt altına alınmış orası öyle de üzerinden geçti 15 gün bu 15 günde bu belgene neler eklendi neler çıkartıldı nereden bileceğiz diyor e, ama böyle baktığımız sürece o zaman sıkıntı şu. Bu sistem işlemiyor diyen benim. Zaten hani bu sistemin ciddi anlamda emek sömürüsüne dayandığını, bunu da geçiyorum, adil olmadığını düşünen benim. Ve sistemin de kökten değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Paşamın böyle bir derdi anladığım kadarıyla yok. Avukatının da böyle bir derdi yok. Sistemle ilgili bir sıkıntısı yok ama sistemin aracının doğru çalışmayacağını düşünerek hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Yani diyor ki ne belli bir şey sokulmadığı bunlar yalan iş yapabilir. E yapabilir ben diyorum ki yapabilirdi bunlar hep yapıyordu bunu yani ama şimdi niye söylüyorsun bundan kasıt şudur ne olacak peki e, yani savcıya güvenmeyeceğiz mahkemeye güvenmeyeceğiz kamera kaydına güvenmeyeceğiz paşama o, mı güveneceğiz evet. yani buraya mı vardı aynen o niye paşama güveneceğiz çünkü o Atatürkçü ha tamam peki iyi dedin <gülüyor> bak bu önemli 2004 Yedek Plan adlı klasördeki Albay MK adına imzalı belgede Yunanistan'la savaşta angajman kurallarının iptal yetkisi kimde olacakmış? Yani Çatışmaya girileceği zaman Kim iptal de? edecek olan normalde genelkurmay başkanında. Yani öyleyse... Ama kaldırılıyormuş o ha. deniz kuvvetleri komutanına verilmesi isteniyormuş. Özkök'ün yetkilerini bypass ediyorlar etrafından dolanıyor. Ya bunlar yani. bu darbe... İçin gerekli yan şeyler sayılabilir ya da belki de kendi içlerindeki güç itişmesi bile olabilir. Arada yeri gelmişken bunu da kakayım durumudur. Hani e, beni açıkçası şu kısmı e, çok heyecanlandırmadı. Çıkan belgeler zaten daha önce çıkan belgelere çok benziyor. Peki neden önemli? Şundan dolayı çünkü çıkan belgeler daha önce çıkan belgelere çok benzediği gibi birbirlerini kapsıyor. Kapsıyor ve, ve üstelik de... Bunların sahte olma ihtimali Gölcük'teki düşük. istihbarat şubesinin tabanın altına sahte belgeler yerleştirilebilecek olmasını gerektiriyor. Peki bir, falan ama tabii bunlar acil atmaza çok şey değil. Yani Gölcük'teki komutanın odasının altına kim yerleştiriyor bunları? Gizli bölmeyi kim yapıyor? Efendim biz bunları bilemeyiz deyip çıkıyorlar böyle şeyler. Bunların bir önemi yok. Önemli olan çıkan şeylerin delil olma yet. Şuraya vardı iş. Birazdan avukatlarının da söylediklerine bakarız. Esastan zaten konuşmuyorlar sürekli usulden konuşuyorlar ama burada beni ilgilendiren hiç hukuken ne karar alınacağı müvekkillerinin beraat edip etmeyeceği değil. Esasta bu adamlar darbe planladı mı planlamadı mı usulen bunun nasıl yargılanması gerektiği delillerin teknik yeterliliği yetersizliği tartışılmalı mı tabi tartışılsın ama bu adamlar suçlu mu değil mi? cezalandırılacak mı sonra geliriz? Suçlu evet. mu değil mi? Çünkü suçlularsa başka bir şey söylemek gerekir. Ortada gerekiyor. bir suç var mı? Yani Özden örnek imzalı bir belge çıkmış mesela darbeye karşı çıkacak komutanlar birinci ordu komutanlığından izinle tutuklanacak eşlik edecek iki güvenilir subaya ateş ve tahrip gücü yüksek silah verilecek ve yeminli muhtıra imzalatılacakmış yani bayrak ve herhalde silah üzerine yemin bilmiyorum. Bir de tabi Gölcük belgelerinin e, balyozun 2008'de güncellendiğini kanıtladığı meselesi var. Bu sonraki tarihe ait bilgiler planda nasıl yer aldı diye soruyordu ya kız Pınar ve damadı Rodrik Şetin e, Doğan'ın Pınar Doğan'la dayalı da, Rodrik Evet e, Bunun sorusuna da Gölcük Belgeleri Belülüz'ün 2008'de güncellendiğini kanıtlıyor. Buna ayrıca Öyle değil mi? Hayır. Şimdi e, dün radikalde manşetteydi bu balyoz işleri. Bizde a Doğan grubundan birileri manşete çekmiş. A, halbuki geçen hafta balyozun nasıl uydurma olduğuna dair Ezgi Başar'ın uzun bir haftalık röportajları vardı. Alper görmüş bile uydurma olduğunu düşünüyordu o röportajlarda. Öyle. Ne ilgili falan diye e, muhabbet ediyorduk. Derken radikal e, dün şoku atmış üstünden herhalde. E, bugün. E, Manşet haberi hemen yanında. Gölcük'te oraj planı muamması. Dün de zaten savcılara göre idi. E, ne demekse savcılara göre. Şimdi muamma. Muamma kısmı nedir? Bakıyorsun haberde yazmıyor ama şunlar var. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan belgelerden biri balyoz darbe planlarının 2008 tarihine kadar güncellendiğin delil olarak sunuldu diyor. Sunuldu mu biliyor muyuz? Mahkemeye mi sunuldu? Yok zannetmiyorum. Daha sunulmadı. Hayır sunulmadı. Neyse herhalde fiil hatası. Yani galeyanlık laf değil. Devam edelim. Ee, yeni belgeleri Radikal'e değerlendiren Çetin Doğan'ın damadı Dani Rodrik. Dedim ya kolay bu işler. Üncelleme bir ekonomist olarak mı değerlendiriyor yoksa damat olarak. olarak mı? Zaten söylemiş işte. Yoksa akademik titri geçerdi. Geçen titri şu Çetin Doğan'ın damadı Dani Rodrik. Neyse. Güncelleme iddiasının tezlerini çürütmediği görüşünde demiş Radikal ve şöyle devam etmiş. Dani Rodri'nin ağzından. Belgeler güncelle, güncellenmiş demek pek doğru değil. Niye üzerinde 2008 tarihi var derseniz, belki de sahtekarlar bir hata yaptılar. 2003 olarak değiştirilmesi gereken tarih 2008 olarak kaldı. Veya belki de oraya bir su damladı ve 2008 olan tarih 2003'e dönüştü. Ve belki de zaten yani çok diş belirleri... Bir, da, bir dakika yani. Belki dedikten sonra olasılıklar sonsuz. Benim gözümden kaçmayan bir şey var. Bu, buyurun. Sen de ben söyleyince sen de bana hak vereceksin sanıyorum. Baskı yapmış olmayayım ama önceden benim görüşlerimi şey hiç fark ettin mi bu ikisinin ne kadar birbirine benzediğini form Hangi? olarak üç ve sekiz rakamlarının tam bundan bahsedecektim ben de değil mi sen de mi? orada var bir şey ortadan böl iki tane üçün oluyor birini ee, daha çevirdi birini yani. at atma işte ya sonra yine kullanırsın ...üç olarak. Ay şimdi şimdi ilk kullanımda ilk şimdilik at. Sonra cebinde kalsın tabii. Koridorun altına gömersin. Yok canım o bölme niye? yaparım ben üçlere. Ee, yani orada o bölme niye var? Orada ne var falan. Ya Bunların hiçbirisini böyle kıllandırıcı soru falan değil. Çünkü kapı gibi ortada artık hani daha ne delili ya diyeceğin kadar şey evet. ama. Yani hiç kimsenin yani. inkar edemeyeceği biçimde kanıtlıyor. Birincisi demiş mesela Ahmet Altan bugün gözlükten çıkan belgeler. Balyozda arbet planının gerçekliğini hiç kimsenin inkar edemeyeceği biçimde kanıtlıyor. Ahmet diyor Altan zaten yanıldı. böyle düşünüyordu. Sanki Dani Rodrik tersini düşünüyordu da şimdi böyle düşünüyor. Ama ikincisi... psikolojik harekat durumları ilginç işler. İkincisi ve daha vahim olanı diyor. Hı hı. Bugüne dek balyozun General Doğan'ın kişisel girişimi olduğu tezi iflas ediyor. Çünkü bütün Çok ordu için. Mi? Ama böyle bir tez de var. Kendisi bizzat. Arif ölüyor. Doğan çıkıp jitemi ben kurdum diyor. Çetin Doğan o benim işim diyor. Böyle benim, şey var mı ya? Sorumlu varsa benim. Beni yargılayın. Gerisini unutun demişti. Onun için Vallahi bu önemli. önemli. Güvenlik dersinde bile bize hiyerarşi dediğin şeyi bir yüzbaşı uzun uzun anlatmıştı. Öyle olmuyordu o iş. Onun anlattığına göre ama tabi paşam daha iyi biliyor olabilir. Bugüne dek balyozun orgeneral Doğan'ın kişisel girişimi olduğu tezi iflas etti diyor ama bilemeyeceğim tabi. Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen de aynı fikirde. Eğer güncelleme varsa zaten dava tümden yıkılır diyor işte. Teknik ayrıntılarla. Ya avukat olarak görevi bu zaten. Hiç şey değil. Bu gayet normal de e, medyanın görevine o kısmıyla ilgili benim bir mide bulantım var çünkü avukat tabii ki müvekkinin sonuna kadar savunacak ve evet teknik sıkıntılar varsa bunlar üzerinden de savunacak. Ama medyanın e, görevi daha muhtemelen avukatlarla görüşmek valla medyanın görev benim bildiğim e, adalet duygusu ve halkın çıkarı falan gibi bir şeyler olmalı tabi bir miktar da patron çıkarı ona da itirazım yok artık bu medya düzeninde. ama hani bunun da bir dozu olmalı ya diyor ki avukatı Celal Ülgen eksiklikleri gidermek gibi bir çabayla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Çünkü fark ettiler ki bütün davaları eksik. O yüzden şimdi yeni belgeler üretiyorlar diyor. E, Halil İbrahim Fırtınan'ın yani dönemin e, komutanlarından o da. Avukatı Hasan Fehmi Demir de demiş ki Halil İbrahim Fırtına işte oraj, evet, oraj. Fransızcası Fırtınan'ın. Dikkatini çekerim. Ee, oraj darbe planıyla ilgili evet. daha çok çıkan malzeme. Oraj zaten fırtına demek ama Fransızca biliyorlar tabii. Evet. Şık bir. Şık. Ya o, o kısımları yine bizim sosyolojik uyuzlanmalarımız. Onu evet. da geçelim. Yani kişilerden hoşlanmak zorunda değiliz. Ben çok sevmem böyle orajlı durumlar ama o benim sorunum. Ee, Hasan Fehmi Demir der ki efendim burada ne var ki daha önce çıkan belgelerle aynı şey zaten diyor. Ben katılıyorum bu avukata gerçi ama <gülüyor> bence de aynı şey de buradan başka bir anlam çıkıyor. Neyse o da diyor ki yalnız savunma savunma değil neyi savunduğu belli değil. Ya yani Hasan Fır İbrahim Halil İbrahim Fırtına'yı mı devleti mi? Savunması şu e, fiilin cezalandırması yoktur burada. çok e, Daha çok kişilerdeki rejime yönelik tehlike potansiyelinin cezalandırılmasının aracı oldu artık ceza hukuku. Geçen yüzyıl özgürlükler hukukuymuş ceza hukuku şimdi olmuş. Başka bir şey diyor ki bunun sonucu olarak ulus devletin merkezi organı olan yargı merkezi organı yargıymış ulus devletin bu konumdan <gülüyor> kim çıkıp kim diyor bunu <gülüyor> avukat mı avukat tabi avukat Hasan Fehmi Demir ulus devletin merkezi organı olan yargı bu konumdan çıkıp yerini polis teşkilatına terk etmiştir diyor e, şimdi gelelim mesela hızla tabii ki Cumhuriyet gazetesini aldıysanız bugün böyle bir haberden yine haberiniz yok. Yani sadece Cumhuriyet okuyorsanız ne balyoz var size ne bununla ilgili şüpheniz bile yok. Dani Rodri bile okuyacaksınız. Ne oraj var ne suga var hiçbir şey yok. Bir gün aldıysanız yine aynı şekilde hiç böyle şeylere ihtiyacınız yok biliyorsunuz ki takılın. Dün günlüğün manşeti olan haber bir günde manşet. Mutki'deki toplu mezar vermiştik biz de. Günlük gazetesinde bugün yine Mutki e, manşette ama yine bakıyoruz. Bu haberle ilgili satır hiçbir şey yok. Yok. Hürriyet gazetesi Ergenekon sürecinden öğrendiği üzere deve kuşu sendromuna devam ediyor. Üç ay sonra görecek o bütün olay ısındıktan sonra. Yine yok Hürriyet gazetesinde. Oray, Suga, Balyo. Soğuduktan sonra yani. Tabii tabii. Olay bir soğuyacak, iyice bulanacak. Sonra zaten biliyorsunuz olay bulanık diye girecek Hürriyet. Öyle girer. E, Habertürk yine yok. Daha doğrusu var. Hemen altta, sağ altta küçük bir haber olarak dün vermediği için haberi sadece Haber Türk okuyorsanız kafanız biraz karışabilir ama sakin olun. İyice okuduğunuzda biraz anlayacaksınız. Manşet haber şu. Ya manşet değil, küçük minicik bir haber de haberin manşeti. Paşa planı hissetmedim. Artık ne anlarsan. E, şuymuş. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Asparova sormuşlar. E, demiş ki görevde olduğum tarihlerde böylesi duymadım, hissetmedim. İnandırıcılığı var mı? Takdir edemem. Dü? Aradan sıyrılmış. Milliyet gazetesi okursanız delikanlıca bir hareketle karşı karşıyasanız ilk salvo milliyette tabii ki her zamanki gibi bu konuda hassas olan en çok milliyet e, manşet haber bu haber. Ama şu şekilde bir şaşı bak şaşır haberi MGK tutanağı buradan çıktı diyor. O e, şeylerin karoların altından çıkan zıngıltıların e, fotoğrafı var hemen yanında da sadece ve sadece bütün haberde tek bir şey anlatılıyor özel haber Musa Kesler'in haberi. Ee, zeminin altında çıkan belgeler arasında 5 Nisan 2004 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tutanakları varmış ve bu tutanaklar da basına verilmiş ama çok gizli olmuş olduğu için bu tutanaklar Yayınlanmamalı, açıklanmamalı. Aksi yönde bir karar ancak MGK'dan çıkabileceği halde şu anda bunlar dava dosyasına. Evet, sorun buymuş yani. Ha, yani olayın neresinden nasıl helal olsun dedim hakikaten. Zorlu bir Zemin yaratıcılık. Zemin altında buzağa, ha Vaktimiz bitti. Ha, vallahi zaten bu konuda çok sürer. Hafta sonunda düşünüp yeni yeni argümanlarla. Ya, bu zeytinyağı sendromu asla bitmeyecek gibi. Peki ne zaman ikna olacağız balyoz diye bir şey olduğuna? Yani çıkıp mesela komutanlar bir yerde evet ya bizi darbe yapmaya karar bir vermiştik. Bir tek durumda. Nedir? Darbe olursa. Darbe olmadıkça darbe olduğuna ikna. Ha. Olamayız. Ama darbe olduktan sonra da neyse artık. O... Onu o zaman düşüneceğiz. Anladım. E, güzel, güzel, güzel. Hakikaten takdire şayan. Allah'a ısmarladık. Açık gazete. Seyyar'e Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Ne var nasılsınız? Haydi. İyiyiz vallahi. Sen de iyileşmiş görünüyorsun. Seyahatler devam ediyor mu? Evet, evet, evet. Mankaya bir de. Yani dönüp doğal ulaşıp Türkçü dükkanı şu an burası gibi gözüküyor. Güzel. Peki şimdi Türkiye'de yeraltı siyaseti gibi bir şey, kavram üzerinde biraz konuşalım. Evet. Demiştik. Sen tutuyoruz sende. Gene bu işte tabi bu balyoz davası çerçevesi ama yani işte belgelerin ele geçirilmesi vesaire işte hani çünkü çok tartışmalar tabii o konuda daha önceki belgelerin gerçekliği üzerine şimdi onların hani soru, bazı sorunları, soru işaretleri yaratan olay e, konuların birazcık daha açıkla belki bu belgelerle kavuş, kavuşması söz konusu. Tam belgeler üstünden falan konuşuyoruz ve insanlara da çok odaklanıyoruz da bu bana biraz da yani, e, benim hep yazılarımda Bahsetmeye çalıştım, ileri sürdüğüm, birazcık bunun da bir siyasi kültür olduğu aslında. Tabii bunun resmi yeraltı siyaseti tarafı var. İşte buradan hep bahsettik, i̇şte bu konuda da epey bir yazdım vesaire. Ama bunun ötesinde de bu artık bu sistemle yaşaya yaşaya adeta sistem siz kendiniz olmaya başlıyorsunuz. Hayatın her köşesine sirayet eden bir yapı haline geliyor bu. E, yasa dışı, kanun dışı, e, rutin dışı hareketlerin e, yapıldığı, hak ihlallerinin çok sık rastlandı. Şimdi tabii bunu işte e, hep bunun üstüne tabii bu, bu hafta tabii 19 Ocak'ta önemli bir gündü. Dördüncü yılıydı e, Hrant'ın öldürülmesini ve bunların üstüne düşününce ee, neden insanlar? Hani şimdi bir de e, sadece balyoz davasında değil, tüm tüm bu Ergenekon davalarında hep işte e, bu e, mesela ileri sürülen tezlerden bir, hani çırpıcı tezlerden bir, bunlar çok iyi insanlar, e, işte çok e, toplumun saygı insanları. Nasıl olup da işte böyle şeylerle suçlanabilirler? Gibi bir argüman ileri sürülüyor. Ben de hani bütün o kanıtlar da vesaire dike, kimseyi de suçlamak için de değil. Ee, tamamen bunlardan yola çıkarak işte bu şeyi e, Philip Zimbardo'nun psikolog Stanford'dan bir meşhur Stanford e, hapishane <Gülüyor> devri var işte onunla zaten ünlü onun e, Lucifer etkisi diye bir tezi var onun üstüne düşünüyordum iyi yani, e, e, insanlar para, tırnak içinde nasıl kötüleşebiliyorlar veya e, işte ne bileyim e, e, ş, e, şeylerden soykırımlardan Tutup işkencelere kadar nasıl olup insanlar bunu yapabiliyor gibi. Yani çünkü işte bir tez baktığınızda şöyle olabilir. İşte insanların bazıları zaten kötü. İşte bu klasik bir birkaç kötü elma. Hani bu Abu Gray hapishanesi veya Irak'taki işkencelerde de Amerika'da orada da çok ileri sürüldü bu. Yani <gülüyor> pardon demek ki iyileşmemişim. Genelde biz. Kurum olarak iyiyiz fakat aramızda birkaç tane işte çürük elma var. Ondan sonra bir takım kötü şeyler yapıyor olabilirler ama bunu kuruma maledemezsiniz gibi bir şey. Evet. Şimdi bu, birkaç e, yürür gelme e, bir şey evet. ifade etmez tezi. O çok sık kullanılan bir şey evet, tabii. Evet. Türkiye'de de tabii ileri sürülüyor tabii bu sıklıkla. Orduya yönelik olarak. Yani hani genel bir kabulde var yani aslında e, bir şeylerin döndüğünün ve bazı insanların suçlu olduğunun ama hani e, hepimiz değiliz. gibi de bir mesaj verilmeye çalışılıyor. veya işte siyasetten de e, topluca ordumuzu karalamayalım. Her zaman en aslında orduya yönelik militan açıklamaları oluyor sayılabilecek siyasetçiler bile çoğu zaman son kertede ama işte ordumuzu yıpratmayalım vesaire gibi bir hani bir yandan devlet çıkarını koruma çabası içine de giriyorlar. Şimdi Zimbabwe'un bu enteresan tarafı şimdi bir Stanford hapishane deneyi var. Ondan ayrıca bahsedebiliriz de. Veya önce ondan mı bahsediyorsunuz? Evet, lütfen. Yani çok evet, kulağımıza için. yabancı olmayan bir şey ama <gülüyor> dinleyiciler açısından. Şimdi bir... bu 1971'de yapılan bir deney. Ya bugün olsa da yapılmayacak bir şey. Artık tekrarda mümkün değil. O dönemin psikoloji alanında çığır açan ve günümüze kadar etkileri süren deneylerinden. Şimdi bir grup Stanfordlı öğrenciye. Philip bardo hocaları işte e, e, bir kısmına mahkum bir kısmına gardiyan görevi veriyor. Ve e, psikoloji bölümünün altındaki bir Bodrum'a e, bu e, mahkum ve gardiyan rolündeki öğrencileri kapatıyor. E, gardiyanlar işte aynalı güneş gözlükleri. Bu aynalı güneş gözlüklerinde de zaten enteresan bir yan var yani. Takan bize de ergenekonik şahsiyetlerden eksik olmayan bir şey veya tetikçilerde falan. Neyse aynalı gözlükler ondan sonra işte şey e, askeri üniformayı andıran bir takım üniformalar, i̇şte tahta şeyler cop gibi yani temsili coplar diyelim. Onlar, o, gardiyanlar bunlarla donanıyor. E, mahkum tarafı da işte partal giysiler ondan sonra işte şey e, böyle ayaklarında prangalar falan filan da tam bir mahkum. Portresine ve bunlar son derece yani özellikle e, beyaz, orta sınıf, e, son derece kimisi hippi kimisi e, işte şey hani yani her hepsi e, ortalama düzeyde öğrenciler. Yani hiçbirinin öyle sadist e, tandansları falan filan da yok. Fakat e, çok kısa bir süre içinde işte daha yani bir iki gün içinde mahkumlar son derece mağduruz ve mahkum psikolojisinde ezilmeye başlıyorlar ezilmeyi de kabulleniyorlar. Gardiyanlar da son derece e, işkence yapmaya meğer sonunda işkenceye e, varan hareketler de oluyor zaten. Ondan sonra son derece baskıcı karakterler haline dönüşüyorlar ve e, ya ...buna cüzi günlük... ...15 dolar falan gibi para veriliyor. Yani, yani bu deneye katılmalarının... ...böyle bir şeyi var. Fakat bu deney... E, iç, e, ...rolleri... ...ikselleştirildikçe artık yani... ...tamam bu para olayı da ortadan kalktı... ...gidebilirsiniz falan dendiğinde... ...dahi bu rollerden çıkamıyorlar. Bu 1971 evet. mi demiştin? Evet, 71'de. E, tam yani 40 yıl oluyor. Evet, evet. Ondan sonra... ...ve şey, e, bu... E, ...ortamda... E, Zimbardo da hapishane yöneticisi rolünde. O da rolüne çok şey yapıyor. Mesela diyor ki kendisi sonradan bir özellikli olarak da, yani ben de rolümü o kadar benimsedim ki e, bu olayların çığırından çıkmaya başlamış olduğunun yani hakikaten işkenceye yönelmeye başlamış olduğunun e, e, gardiyan rolündekilerin ve diğerlerinin de e, çok ciddi psikolojik travmaya girecek derecede kendilerinin mahkum psikolojisinde e, hissettiklerini ben yani ayırdığına e, o, o denli varamadım bunun ne neyin noktaya geldiğini diyor. Deneyin durmasına sebep olan 6 gün sonra 2 hafta sürecek bir deneyken e, daha doğrusu bir 4 gün sonra falan galiba e, Zimbardo'nun işte takbel kalısı olacak bir öğrencisi geliyor. Ve, ya siz burada ne yapıyorsunuz diyor. Yani kendinize gelin. Bu artık ahlak dışı bir boyuta geliyor diyor. Ki bu arada 50 kişi gözlemci olarak gidip gelmiş hiçbiri sesini çıkarmamış. Kimse bir şey söylememiş Evet, ve şeyde de yani e, Lucifer etkisi dedikleri işte e, şeytani bir duruma bürünüyor insana ve bu sadece dört günde oluyor öyle mi 4... Evet dört günde oluyor beşte ve ondan sonra işte dört ya da işte beş neyse yani sonuçta altıncı gününde e, neyi du durduruluyor ya o noktada ve işte bu tabi Zimbardo için çok ciddi bir deney. Şimdi bu durumsal etki tabi Zimbardo'nun içinde bulunduğu psikoloji akımın genelde yani tabi güçlü akım insanların kötü özelliklerinin böyle içinden gelen falan kötü insanlar falan filan gibi bir şey değil. Durumsal koşullardan kaynaklandığı üzerine ee, ve e, Zimbardo için de bu önemli bir deney oluyor şimdi e, bu kendisinin de hani, bir adeta dediğim gibi deneyin bir parçası oldu. E, ve şimdi bunun tabi bir eleştirilmesine tekrarlanmasına e, eleştirilebiliyor tabii de el tekrarlanması imkan olmayan bir deney çünkü bugünün e, akademik etik e, ahlaka vesaire içinde bu koşulları tekrar yaratmanız mümkün değil o anlamda ba bakış açısı da çok değişmiş durumda. E, neyse sonuç olarak hayat ama e, bir anlamda bir tekrar sunuyor. Ebu Grey papishanesi olayı. Bu işte 2004'te e, ABD basınında büyük sarsıntı yaratan fotoğrafların sızması. Seymour Hersh'in. Araştı, gerçek araştırmacı gazeteci e, yaptığı New Yorker'a bir haberle işte ortaya çıkan, daha önce 60 Minutes 60 dakika programında bu e, haber New Yorker'da yayınlanmadan önce e, televizyonda bu yer almıştı. Evet. Amerikalıları şok eden, bütün savaştan hala en çok hatırlanan kareler olarak bir bu değil hapishanesinde yapılan işkencelerin, ortaya çıkması durumu var. Halbuki Bu, son, hemen... çok da azı aslında yayınlandı. Sonradan Bush arkasından da Obama izin vermedi evet. diğerleri. İşte devlet mantığı gene Obama da yani <gülüyor> Rezondeta çalıştı yani ve yayınlamadılar evet. diğerlerini görmemesi lazım diye. Evet. insan hakları aktivisti Obama da e, ola gelmiş bir ve Irak Savaşı'na ilk karşı çıkan Siyasetçilerden e, isimlerden biri olan Obama da kariyerini hatta neredeyse bununla başlayan Obama da buna maalesef göz yumdu evet. işte devlet fonsürü olarak. Ne sizin var tabii burada bu e, hikaye bu grebi şeyde haberlerde dinlediğimde hemen diyor ki yani ben buna bakmalıyım yani bu hikaye nedir? Çünkü bizim aynı deneyimizin gerçek hayattaki yaşantısı gibi gözüküyor öyle mi hakikaten nedir diye ve bu konuyu araştırmaya başlıyor. Daha sonra da bu şeyin Chip Frederick bu başçavuş şeyde bu davada yargılanan Ebu Gureyp e, hapishanesindeki gardiyanlardan, askeri gardiyanlardan yedisi yargılanıyor. Ve bunların en üst düzeyi Chip Frederick'in e, duruşmalarında e, savunma e, Zimbardo'yu e, uzman olarak çağırıyor. Ve Zimbardo orada e, Frederick'i savunan bir, e, savunan de, diyemeyiz aslında tam savunan değil. Frederick'in ee, cezasının e, yanı sıra en tepedekilere kadar uzanan biçimde bir cezanın söz konusu olması gerektiğini ileri süren bir e, konuşma yapıyor. Ha, yani ee, bu Nürnberg e, davalarını da hatırlatıyor o zaman tabii çünkü orada da yargıt Jackson şey hı hı. demişti yani emir al, komuta zinciri altında evet. bulunduğunu söylemek geçerli olamaz demişti Nürnberg mahkemelerinde dedi. Evet evet yani bu zaten Bizim. aslında ta, tabi o 2. Dünya Savaşı sonrası bütün o mahkemelerin bu psikoloji konusunda alanında bütün bu o, çalışmalarda çok bir yetişim var. Milgram deneyi var mesela bu Zimbardo'nun gene arkadaşını yaptı daha önce yapılan deney. Bu Adolf Eichmann'ın yargılanmaya başlamasından hemen sonra başlıyor. Ee, Milgram deneyi yayıldı ve işte bu elektrik şoku verilmesi gene son derece klasik sıradan insanların diğer klasik sıradan insanlara işte elektrik şoku uygulaması ve bunu gayet e, görev duygusuyla e, hoşlarına e, da gide gide çünkü deney sonrasında deneyden çok memnunduk diye herkes form dolduruyor. Bu şekilde birbirlerine eziyet etme potansiyelini insanın ortaya koyan deneyler e, silsilesinde çok etkisi var İkinci Dünya Savaşı sonrası sorgulamasını. Yani insanlar bunu nasıl yapabilir? İnsan doğası bu kadar kötülüğe nasıl izin verebilir? Ve Milgram deneyinde de gene erkin e, gücü işte e, otoriteye uymanın, işte otoritenin bir parçası olmanın, vicdanla ve otoriteyi birbiriyle karşılaştırdığınızda, çarpıştırdığınızda otoritenin kazanan taraf olduğu çoğunlukla. Üstelik de böyle toplu suçların işlendiği ortamlardan bahsediyoruz. Otoritenin kazandığı durumlarda da soy, evet. neredeyse soy, yani soykırım gibi, evet. holokost gibi olaylarda da üstelik. Evet, evet ve orada tabii yani normal şartlarda e, kötülük yapmayacak olan... ...veyahut da böyle bir işin kendi başlarına girişmeyecek olan insanlar... ...bir toplum psikolojisi, topluluk psikolojisi içinde hep beraber... O adeta bir şey gibi yani ritmi yakalayarak o fail kavalcısı gibi mi diyeyim bir şeye cezbedilerek kötülük tarafından bunun da kötü olduğunu düşünmeden gayet normal olduğunu düşünerek olağan olduğunu düşünerek bir takım işlere girişiyorlar ve bu işin bir parçası haline dönüşüyorlar ve burada işte bir çarkı kıranlar var mesela Zimbardo'nun tezinde ileri sürdüğü gene ya yani insan doğasının sonsuz iyilik yapabilme ve kötülük yapabilme aynı zamanda potansiyeli ve aradaki bütün o gri tonları iyi ve kötü arasında gidip gelme gibi. Şimdi Ebu Grey olayında da baktığınızda Zimbardo'nun bu eee şey, da, da, davasında e, bulunduğu çifredeki son derece madalyalarla donanmış gerçek hayatında da gardiyan olan bir insan yani baktığınızda ideal aile babası her şeyi işte şey e, yani klasik iyi vatandaş e, tanımına devletin uyan bir insan. Ondan sonra e, bütün bu e, lekesiz kariyerinden sonra gardiyan olarak Irak'a gönderiliyor e, ve e, Irak'ta ondan sonra bu Zumanadan çıkmış e, işlere girişiyor. Ve tabi şöyle bir şey de var. Çıprada işte 8 yıl falan filan bir ceza alıyor. Maksimum bu konuda alınabilecek cezayı alıyor. Fakat yaklaşık 3 yılda çıkıyor. Tamam ne oldu? İşte bütün madalyaları geri alınıyor. Yok işte emeklilik maaşı falan yani hayatı kepaze oluyor olmasına da. Şimdi yapılanlarla karşılaştırıldığında gene de şey bir ceza değil. Hem Orantılı öyle hem de hiçbir hiç üstünden de başka bir şey yok değil, değil mi? mi? Ceza filan yok üstlerinden. Hadi zaten birine. orada işte şeyin Zimbardo'nun savunduğu, eğer e, bu adamı yargılıyorsanız bu koltukta CIA başkanı da olmalı. Bu koltukta e, başkan yardımcısı Cheney de olmalı. Bu, Don, bu koltukta Don, başkan da olmalı, Bush evet. da olmalı. Donald Ramsfeld filan evet. Evet hepsi evet. E, he, hepsinin yargılanması söz konusu <Gülüyor> olmalı diyor. Fakat e, tabii e, gerçek hayat böyle bir şey değil ve tabii e, bu e, ifade kale alınmıyor tam e, manasıyla. E, ve ondan sonra bu defter kapanıyor. E, fakat Zimbardo işte bundan sonra Lucifer etkisi kitabını yazıyor. Lucifer etkisi kitabında psikolojik olarak e, sadece şey değil. Ee, bu olay değil bu e, olayla ilgili iki tane iki e, şey bölüm e, yazmış onun dışında e, e, soykırımdan tutun e, çeşitli böyle insanların ekstrem durumlarda işte kahramanlık yapmasına ve da yapmamasına işte tam tersi de, e, oyunun bir parçası haline gelmesine ilişkin e, ufak örneklerden soykırım boyutuna varana kadar çeşitli işte konularda fikir yürütüyor. Ve e, Zimbardo'nun yani aslında insanın içini e, kasvete büründürecek bütün bu e, tabloda bulduğu iyi bir taraf var. Zaten de bütün kariyeri boyunca e, psikolojiyi yani elde ettiği bulguları e, bir takım şeylerin değiştirilebilmesi için de e, uygulamaya koymaya çalışan biri. E, ve işte e, kahramanca e, hayal gücü, bunun teşvik edilmesi... Yani bir antites kültür yaratılması için e, bir takım işte şeyler ileri sürüyor, e, projelere girişiyor vesaire falan filan. Şimdi bu işlerle meşgul kendisi. Kahramanlığın övülmesi ve kahramanlığın bir değer olarak toplumda e, vurgulanmasının insanların içindeki bu sefer iyi potansiyeli uyandırabileceğine inanıyor. Tabii bu birazcık da teolojik adeta, <gülüyor> yani insana din çarşınlar adeta yapan bir tarafı da var bu. Yani bilim ve ilim deyince iyi ve kötü kavramları biraz insana tuhaf geliyor kulağına ama bir yandan da Zimbardo'nun hakikaten artık felsefik boyutu da insanın doğasına eriştiğini düşündüren bir yanı var. O yüzden hani benim ilgimi bir aslında insan kendisi araştırmacım muhakkak ki. Evet. Buradan da dünkü yazında 4 yıl sonra yıla e, yıl sonra Sırlar başlıklı yazıda da Grant'ın e, evet. e, da Granting'in e, e, 1970 ta 1970'li yıllardan evet. beri izleniyor olmasından kalkarak çok ağır bir evet. yozlaşmış ve küçlü bir düzenin parçası ola ola Düzene evet. eklemleniyor ve Hrant'ın öldürülmesi de bize bir seçim hakkı verdi diyorsun. Bu düzene açıkça isyan ederek iyi olabilme şansını. Hı hı, evet, tabii iyi olabilme şansı işte orada bitmiyor. Tabii o, o olaydan sonra sürekli işte bunun e, gündemde tutulması, davanın takipçisi olunması, e, sadece bunun bir mitik bir e, adeta... E, sembolik anlam taşımasının ve bir yıl dönümünde e, ne sığdırılmasının değil. Yani bunun üzerinden aslında bu korkunç olay üzerinden bütün Türkiye'nin siyasi kültürüne ve her tarafını aslında toplumuna sirayet eden o e, şiddet kültürünün, o bütün hani e, gücün e, her yaptığı şeyin mübah olduğu düşüncesinin gözden geçirilmesi gerekiyor herhalde. Onun için bu e, davalar da tabii çok önemli. Balyoz davası vesaire bütün bu ergene süreci ve bunun magazinine iştirilmeden veyahut siyasi kutuplaşma malzemesi haline de getirilmeden bir işine e, düşünülmesi lazım. Yargı sürecinde de tabii yapılan bütün hataların, e, ya yani bunun en ince doluyup sıkı yaklaşı, eleyip yaklaşılması gereken dava tabii ki. Çünkü Türkiye'nin şeyle ilgili genel... Kültürüyle ilgili aslında bir birçok ipucu var o davada Otoriterlik, işte askeri, e, mantığın, zihniyetin her zaman ön planda olması Ama sadece informalı olduğunda da değil Yani bu bir ruh hali aynı zamanda Güce tapınmanın, e, bütün bunların üzerinde düşünmesi lazım Yani bir askeri o anlamda mantık, zihniyet her zaman da askeri olmuyor Bu bir yandan da son derece sivil e, görüntü altında da e, ortaya çıkıp yaşandığı oluyor Evet ve böyle çok tüyler ürpertici bir takım e, fotoğraflar filan da çıktığı zaman işte bu gerek Grant Dink olayıyla gerekse de başka e, yerlere ilişkin yani Gürt bölgelerinde filan e, olan şeylerden evet. genel olan e, genel düzeltme kabilinden hı hı. E, yapılan şeyler dedi. Hayır yeri o değildi işte bilmem o tarihte değil başka yerde olmuştu ya da toplu mezar e, çıkmış mesela. Başka yerde Evet yani toplu mezarda işte hemen yanındaki çöplükten değil aslında evet. bilmem nerede bulunmuştu silahlar evet. ya da toplu mezar deyip bir sanki mesela 40 kilometrelik bir mesafe evet. farkı ya da cinayetten önce de sonra buluşmuş olmaları Beli Küçük'le işte o Ali özür. Evet filan gibi düzeltmeler geliyor bu daha da yıpratıcı bir şey yaratıyor tabii. Ya tabii bir de işte orada sıkça söylenen bir işte savunma olarak bu Arif Doğan'ın da söylediği ama onun dışında işte televizyonda tartışma programlarında sıradan daha böyle stratejik derin stratejik böyle yorumcuların falan da hep söylediği daha milliyetçikisinin bir şey var. Ya o dönemde bunlar yapılmasaydı mesela rutin dışına çıkılmasaydı işte o zaman 80 bin e, tırnak içinde şehit olurdu gibi. Yani şimdi o zaman öyle bakıldığında e, kendini işte bir savunu biz bunu yaptık ki bu doğru bir işti diye bir itiraf da orada var tabii. E, bütün tarihinde e, şeyi bu, bununla geçiyor işte mesela böyle haber geliyor şimdi jandarma karakolu civarında silah ve mühimmat bulunduğu haberlerini yalanladı diyor Genelkurmay Başkanlığı. ...mühimmat bulunmadı diyor. Halbuki haber o değil. Yani medyanın da burada çok acayip bir rol oynadığını görüyoruz. Söz konusu mühimmat, işte bilmem nerede... ...birinci sınır bölge komutanlığının güneyindeki hurdalık depoda bulunduğunu söyleyince... ...sanki mesele hallolmuş gibi evet. oluyor. Ölüm silahları ya da işte böyle yani. Evet, çok kısa bir not olarak şeyde söylersen... ...tabii bütün bu balyoz davasında önemli bir noktadır... Misyonerliğe bu kadar vurgu yapılması, i̇şte azınlıklar üzerinden özellikle gayrimüslim azınlıklar, Ermeniler üzerinden bir takım kurguların ortaya çıkılması. Rantik davasının da belki tabii son çıkan düğün görüntü belgelerle yeniden düşünülmesi lazım. Ama onunla beraber bu hakikaten misyonerlik de çok enteresan bir kavram bu arada. Yani niye bu kadar bunun üstünde duruluyor, niye bu kadar bir paranoyak buna bir yaklaşım var bunu şey çok enteresan bir şekilde işte Almanistan'da soykırım Müzesini işte e, ziyaret ettiğimde orada mesela e, müzenin neredeyse hadi abartayım ama yüzde sekseni diyelim e, o dönemki misyonerlerin ifadelerinden anılarından e, yola çıkan onları yansıtan bir takım evraklar, belgeler, kitaplar, işte dokümanlarla dolu. Ya belki çok enteresan bir şekilde o dönemden bu zamana içselleştirilmiş bir misyoner düşmanlığı belki paranoyası or söz konusu yani oradaki misyoner belgelerine çok ağırlık vermesi çünkü o zamanın en çok tanığı evet. olanlar onlar hali tabi onlar hani bütün anadolu'yu dolaşıyorlar işte ki veyateş işte, işte bütün Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında olabiliyorlar. Ee, orada işte şey bir de kayda geçirme tabii orada e, hani bir milgenin misyon duygusuyla her şeyi kayda geçirme e, şeyi var, çabası var. Bundan kaynaklanıyor tabii aslında misyonerlerin eee ifadelerinin olması. tabii çok son derece bir dini bir duyguyla iyi kötü gene ve bu insan nasıl bu kötülüğü yapabilir diye sık sık cümlelerin geçtiği yazılar yazıyorlar. Evet Onun bu tabii çok o... çok ilginç bir bağlantı hiç üzerinde düşünmemiştim ben şahsen ama birden... Ben aklıma... de acaba diyorum tabii bu yani, <gülüyor> evet, yani kanıtlanabilecek bir şey değil de böyle bir... Ama insanın bir... aklına şey de geliyor yani 1492'den sonra Bartolome de Las Casas'ın mesela işte Amerika'daki yerliler hakkında yazdıkları... <gülüyor> Misyonel, tuttukları notlar yani şeylerin Kristof Kolomb adamların, adamlarının ne kadar Hı -hı. vahşi olduğunu ya yakın yana yakılı anlatan bir cizvit papaz o da misyoner Hı -hı. ruhu misyoner yani. Evet ya yani orada işte hani bu rahiyeneciye kadar şirayet eden <gülüyor> bu misyoner korkusu ve şeyin tabii MGK'nın dürtmesiyle böyle belki toplumsal kültürde de ilginç böyle bir kodlaması var diye. Evet. işte yani bütün bu kültürün oluşması çok karmaşık diyorlar tabii. Ve o da belki bir orada ipucu, bilmiyorum. i̇pucu olabilir. Peki. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim üzere. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Hacı! le baktı. Kainatın tüm seslerine açık radyo. Alp Ulagay'la spor. Günaydın Alp. Günaydın. Abi. Günaydın. Günaydın. Abi. Evet, bugün bol bol spor konuşacağız. Atletizm filan herhalde, değil mi? Yoksa daha seyir <gülüyor> biraz tadı mı konuşalım? Stadda <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu galiba. Ee, öyle öyle rivayet rivayet ediliyor. Sen orada mıydın? <gülüyor> <gülüyor> Değildim ben maalesef. Sonra üzüldüm olmadı mı? hani bütün bu şeyi yerinde, belgeseli yerinde yazılmak isterdim. Akabi evet, şahit mi yazarlar yırtmışın işte. Yani, i̇şte o falan elebaşı kameralarla, <gülüyor> 240 kamerayla tespit edilen elebaşı götürüldü. <gülüyor> birimizdi desek de olmaz yani. <gülüyor> yani ben şey için oradaydım, tespit için sadece yani yabancı düşmeyeyim diye eylemlere katıldım. <gülüyor> ya fakat peki öncelikle şeyden bahsedelim bu Polat gider mi sence? Ee, normalde Şubat ayı sonu sanıyorum. Şubat ayı sonunda kongre var ama mali kongre var. Seçimli kongre yok. Ee, gelecek yıla kadar. Ee, ama ben evet, normal yollarla değil de bir tabii, istifa evet. ya da hayır az... seçim olsaydı hakikaten muhtemelen bir karşı aday çıkarılır. Ee, Polat zor duruma düşürülür de şimdi Seçimli kongreye girmek için Galatasaray Kulübü'nün genel kurulunda işte belli sayıda imza toplamak lazım. Yani bürokratik kısmı var için ama büyük tepki olduğu açık. Ee, orada tek gereken hani önümüzdeki 15 gün içinde bir aday bulup e, o adayın etrafında toplanarak gerekli imzaları toplamak ee, şey olarak. Hani Polat, Adnan Polat istifa eder mi hiçbir seçime gerek kalmadan? Yönetim içinde de bir çatlak var. Dün anladığımıza göre dün yapılan yönetim kurulu toplantısında tartışmalar çıkmış. Yönetim kurulu toplantısı da bu arada yeni stat da yapılıyor. Öyle <gülüyor> evet, mi? O da, o da, da güzel. Hayırlı, hayırlı olmamış. Adnan Puat bir süre oraya gitmesin. İyi Şey olur, İ hani istifa İ eder mi? Hani şu yaptırdığı statın bir süre şey için en azından. Ee, futbol için kullanıldığını görmek isteyecektir diye düşünüyorum. Hani sezon sonunda kraliç olmazsa dayanayım o, diye, diye düşünecek. E, Tahminim o, öyle. O mu yaptırdı ama? Bir de TOKİ başkanının konuşmalarından da biz onu e, yan e, yana yürüyecekler. Hallettik. Biz yan yana. Diye. Evet yani şimdi Galatasaray'da büyük çatlak işte Polat'a istifa çağrısı filan gibi manşetler ya da sürmanşetler görüyoruz çeşitli gazetelerde ıslıkçılık olayı var. Meselenin çok bir dakikada da bir özetlememizde fayda var. Nedir bu ıslıkçılar? Islıkçıları vermeye karar verdi filan deniyor mesela Galatasaray teslim etmeyi. Emniyete nasıl oluyor? Ya aslında hani, Türkiye'deki bütün gariplikler geçen cumartesi e, Galatasaray'ın yeni stadının, Seyran Tepeti yeni stadyumunun açılış töreninde ortaya çıktı. Yani hem e, Türkiye'de özellikle büyük spor kulüplerinin kaydırılması spor kamu bütçesinden kaynak aktarılması devlet ve hükümet görevlerinin kendini muhteşem bir zuldaşan etmesi toplum üstünde hani böyle dikenli bahçesi istemeleri ve belli yerlere belli kamusal alanlara giderken önceden e, ...alacakları protestoyu hesap etmemeleri... ...ondan sonra Türkiye'deki garip emniyet şeyi, anlayışı... Hani ...insanları böyle garip şey gibi... E, ...nedir... E, ...1939'un Almanya'sındaki gibi toplama e şeyleri, çabaları... ...hepsi ortaya çıktı ama ana tema şuydu... E, işte, e, ...stadın açılışı için 14'te kapılar açıldı... E, Binlerce seyirci belli aralıklarla stadyuma gittiler. Burada gidişte anladığım kadarıyla ciddi bir ulaşım sorunu yaşanmadı. Çünkü hani peyderpey gittiği için seyirciler. Kimisi 2'de, kimisi 3'de, kimisi 5'te, kimisi 6'da. Ve metroyu kullandıkları için ciddi bir sorun yaşanmadı. Bu hani bir o geceyle ilgili bir artıpan giriş gidiş bölümünde. Ama e, staddaki işte gösteriler başlayınca e, bir stadın donanımın yetersiz olduğu anlaşılmış. Benim gidenlerle yaptığım konuşmalarını anladım. Çünkü çok düşmüş herkes. Ee, yani uzun süre hani saatlerle kalıp böyle bir gösteri izlemek için herhalde çok uygun değildi. Havada soğuk olduğu için. Çıkışta bir takım problemler var. Çünkü 40 bin kişi aynı anda stat'tan çıkınca e, metroda yığılma olmuş vesaire. Ama asıl e, olayın çıktığı nokta işte Maçtan bir saat önce konuşmaların ve saniye başladığı bölümde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın stada gelişinde bir ıskırtlanması, protest edilmesi. Ama duyduğuma göre e, o mesela çok yoğun değilmiş. Birkaç tane değil, Galatasaraylı değil, değil. şeyle konuşup da onların anlattığı şuydu. Ya zaten bu ara işler kötü gidiyor. Taraftar her şeye tepkili falan gibi bir şey diyorlardı. Politik yanını ısrarla sordum ben. Bence politik değil falan gibi bir şeyler anlatıldı bana. E, e, yani şu var. E, futbol hani futbol seyircisinin asıl ama tüm dünya bir tek Türkiye'de değil sahada çıkan 11'ini izlemek yani yönetim kuruluyormuş başbakanmış bilmem ne idare çok umumlu değil yani taraftarın tüm dünya bu yeni statta şöyle bir özellik var yani Galatasaray biraz işte bu yeni Stada geçelim geçen hafta konuştuk yani paralı seyirciyi çekelim e, farklı bir seyirci yaratalım düşüncesi var e, yani işte dünyada geçilen endüstri futbol seyircisi bu en azından e, bu tip 20-25 bin kişiye sezonluk bile satabilirsek, hani yılda onlarla bir para kazanacağız e, hem koltuk satarak hem de onlar tüketim yapacaklar sat içinde. Böyle bir gelir kaynağı olacak düzenli olarak. Ama bu seyircinin bir özelliği var. Yani Türkiye'deki bu grubun bulunduğu sosyoekonomik grup e, şu an hükümetteki e, partili pek şeyli değil. Ee, Semptomu geçmiyorlar birbirlerine. Özellikle İstanbul'da hani tahminen oturdukları semtleri yaşadıkları semtleri ve o semtlerde e, muhalefete çıkan yüksek uy düşünürsek, e, yani Cebtiye vardan stada geldiğinde ciddi bir tepki alıcılar çıktı. Yani bunu örneklerini bu yıl gördük. Biri Dünya Basketbol Şampiyonası finaliydi, çok ciddi şekilde yuvalanmıştı benzer bir şekilde. Ee, öbürü de e, e, YouTube konseriydi Hani gıyağında e, yollanmıştı orada da. Hani benzer bir şeyin yaşanacağı tamam edebiliriz ama işin şeyini kaçıran, dozunu kaçıran da herhalde TOKİ başkanı oldu. E, klasik e, devlet bürokrati yağcılığıyla hani şeye sinirlendi muhtemelen. Başbakanım nasıl yollanır ben bir konuşma yapayım da şunları hadlerini bildireyim deyince iş çığından çıktı. E, ben yine giden ya, kişilerin birkaçıyla konuşunca öğreniyorum. Toki Başkan'ın konuşması her tribünden, özellikle uzak tribünlerden duyulmamış. Ses düzeni iyi olmadığı için e, niye yuvaladınız dedim. Vallahi sevmediğimiz tip çıktı hükümete yakın yuvaladık, ne konuştuğunu duymadık diyenler de çıktı. Yakın tribünlerde oturup e, ağır konuştu. Tabii ki yuvaladık diyenler çıktı. <gülüyor> Tam e, bir mikrokozmos yani senin de dediğin arada, gibi Türkiye'deki bütün eğilim ve olguların, fenomenlerin bir aşuresi gibi bir şey. Yani bu arada şehir mı belirteyim. Hani stada gidip yuvalamadım diyen biri ben görmedim. Hani diyeceksiniz sen de belli çevrenin insanısın. O yüzden olabilir. Ama konuştuğum kişilerde hani aynı sektörden değil farklı sektörden hatta farklı gelir gruplarından kişiler. De, e, hepsi yuvalamış günümüz, mı? Hepsi yuvalamış. Ailece hem de. Yani <gülüyor> bunlar amaç ailece eşlik çocukla giden <gülüyor> e, o yüzden şey de değil anladığım kadarıyla hani 300 kişi yolladı büyük yankı yaptı sonra var yaptığından akustik çok iyiydi ondan çok duyuldu e, da sanki çok doğru değil e, yani kendi etraflarında da e, birçok kişinin yolladığını söyledi bu konuştuğun kişiler e sen o, e, konuştuğun insanların hepsini bildirdin değil mi Galatasaray'a ve Emni'ye e T.C. kimlik ne öyle hem de <gülüyor> evet tabii. <gülüyor> Peki bu evet, ıslıklama ile evet. ilgili genel olarak statlarda anladığım bir ıslıklama zaten gelenek olarak var ve bunun bir yanı politik bir yanı, sportif bir yanı da işte nevrotik neyse. Sonuç olarak böyle bir şey yaşanmış. Yani şudur. Kovalardan mı? Bizim bu statlarda dandik anonslar yapılırdı Yani böyle bu statlar kulüplerde değilken gençlik İspanyollar müdüri böyle kerhen birisi çıkar. Kötü bir hoparlör ses sisteminden Ömer Bey, siz bilirsiniz. Evet yeah, gayet. Bakın hoparlör falan diye bir duyulmuyor duyulmamış. İşte bir şey olur. Hakenör yuvalanır mesela. Rakip takımı <gülüyor> yuvalanır ama sizin 11 bir tek onlar alkışlanır o stat'te. Yani o sahaya çıkan ev sahibi takımın 11'i. Geri kalan dediğim gibi kimse değil adam oraya gelen seyirci adam kadın şey için yani o takım için para vermiş. Onun için yol tepmiş gelmiş. Hani eskiden biletler ucuzken biraz daha yol tepmekle alakalı. içinde bir de işte bu statta para vermekle alakalı. Hani yıl 4 bin dolar verdim, koltuk aldım. Kendi 11'imi alkışlarım, onu bekliyorum. Ee, onunla alakalı hani Peki. ayrıca işte gelen bir oradaki güç simgesine de tepki olabilir. Yani başkan'a da genel bir tepki var zaten Galatasaray başkanı da. O da Yuh alabilirdi belli isimlerde. Evet. E, belki bunlar e, sahalarımıza, sahalarımızda görmek istemediğimiz hareketler falan diye bir anons yapılmadı mı? Ee, şey sırasında mı? <gülüyor> Konuşmalar <üstlükler gülüyor> <Evet>. sırasında mı? <gülüyor> <Yabancı> evet. <madde atmayalım>. sırasında. <gülüyor> <gülüyor> yani e, e, fakat soruşturma ve polisiye bir hale gelmesi de işin en bence tuhaf tarafı. Zaten... Yani. Ee, muhtemelen daha sonra statte olan olmayanı zavvana çıkaranda e, özellikle TOKİ Başkanı'nın olan iyice üstüne gidip e, şey yapması. E, hani başbakanın da oldu i̇şte Gal sayın bir kuruş yok, e, bir Allah kuruşu yok değil mi para birim öyleydi, bir Allah kuruş yok demişti. Başkanı'nın kanal kanal canlı yayınlara bağlanıp e, aynı benzer şeyleri söylemişti yani biz yaptık işte sayın pek şey yok parı yok vesaire. bir de ya, yani iyice üzüntülü bir erkek. başkanın çıkıp hani artık ee zor durumda da hani belli imzalar almak zorundalar. Hani yaranmak herhalde hükümete yaranmak için i̇şte sorumlulu biliyoruz hepsinin şeyi teslim. Yani hem özür diliyoruz hem de şeyi teslim edeceğiz. Sorumluları tek tek kameralardan bulup teslim edeceğiz. Ya işte evet, evet onu diyorum. Onun hakkında soruşturma açılması gerekir bence Adnan Polat'tan böyle bir şey ne yetkisi var? Ne de böyle bir bu suç unsurda teşkil edebilir yani böyle bir şey. Ne demek bu görevlilere vermek, tespit etmek filan? Hayır şimdi o iki grup, iki saçmalık var orada. Bir siyasi tarafını düşünelim. Yani stat'ta yapılan eylem e, bir suç içeriyor mu? Hiç zannetmiyorum. İnsanlar protesto ediyorlar. İşte yani. onu söylüyorum. İstediğin tüm dünyada Siyasi liderlerin durumunu düşünürsek, hani son dönem Tunus vesaire Yani e, yukarı çıkmayı kabul ediyorsanız, e, alkış vesaire e, Bazı yerlerde karşılığı da olacak Hiç uçunuza gitmeyebilir Ayıp da olabilir ama var bu siyasette e, Yani Tüm liderler için e, Onun için yani bir şiddete girmedikçe e, Bunu sinir çekeceksiniz biraz Bu kısım var İkincisi bize Şu e, yönü var demin bahsettik Paralı seyirci yeni seyirci Endüstriyel futbol seyircisi Yani o seyirciye siz biraz müşteri muhamelesi yapıyorsunuz orada değil mi Hani bu eleştirilen de bir taraf. Işte seyirciyi müşteriye çevirdiler. Hep para peşindeler. Ama o e, özellikle Türkiye'deki o statta koltuk alacak müşteri baktığınız seyirci böyle muamele hiç kabul etmez. Yani adama o adam şey ister. Biraz şımartılmak, el üzerinde tutulmak. Siz adama hakaret ediyorsunuz bir de. Teslim edeceğimsin oraya gelmişsin. Daha ilk günden. E, o, o adamdan belki bundan sonraki on yıl koltuk almasını bekliyorsunuz. O, o, şimdi bu sezonki kartını kırar hasar yani. Ee, bi, bir de e, yani şey nasıl bu yani suç olarak da tespit ettirmek falan böyle bunun kendisi suç aslında. Böyle bir şey yapamaz vatandaşın. Fişleme değil mi bu? E, evet, fişleme tabii yani e, özel hayatının da, e, da ihlali, e, özgürlüğünün filan ihlali yani burası e, Hapishane mi ya? <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi yani? Hapishanede dahi böyle bir şey özel haklarına ilişkin ihlaller yapılamayacağını e, öngören bir sürü kural var. Yani e, hakikaten Adnan Polat'ın demecini okuduğum zaman tespit edilecek onlar kameralarla ve teslim edilecek diye artık tamamen zıvanadan çıkmış olduğunu her şeyin karara vardım yani zıbana çıkma tam bu işin karşılığı ve hani işte hem futbol ekonomisinin hem bu siyaset futbol ilişkisinin ne seviyeye geldiğini gösteren bir şey yani şunu yapamıyor kulüp yani başlarım stadına Ali Sami'ye de vermiştik ama dönelim bir şeyde biz dön onu yapsaydı ha. o zaman tabi hiçbir o, diyeceğim yoktu. Kasımpaşa'sından uğrarız. Bugünkü futbol ortamında onu da diyemiyorsunuz çünkü bu iş artık bir milyon dolarla değil. 100 milyon dolarla dönüyor. 30 yıl önce 1 milyon doları kulübü çeviriyordunuz. E şimdi 100 milyon dolar. New statten çıksanız ne yapacaksınız? O şeyler var, borçlar bekliyor. Futbollar zaten alacaklı. E, takım kötü durumda. E, müthiş endişelisiniz. Yani işleri iyi gitmiyor zaten kulüp açısından. Evet, yani Pol Polat'ın e, anlamadığı, Galatasaray yöneticilerinin fark etmediği, algılayamadığı bir durum var. Bir atasözü var. E, parayı veren ıslığı çalar yani, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şey açısından öyle, dediğim bu mo modern spor seyircisi. Yani evet, işte, onu kast Amerika'da vesaire de, yani o kim gelmiş, stada o, o şeyle yapılmış, öbürüne e, toki yaptırmış, Ali ve Bey, umrunda adam... Parayı ya, vermiş. Üç sezonlu para aldılar belli koltuklar için. Öyle üç sezonlu satılıyor VIP koltuklar falan. Bana ne der? Ben onu vermişim şu kadar bin doları. Çalarım ıslığımı. Arkada yediğimi de yerim ıslığımı da çalarım. Umumda değil der yani. Evet. O... Bak, işte dün e, bazı kombineler iptal ediliyor falan gibi haberler geldi. Yani o çok ciddi şey yol açar. Çünkü sanıyorum hedefleri e, sezonluk bile sayısını satamadılar tabii. Bu yarım sezonda biraz Zaten şey bulmak zordu, ee, alıcı bulmak zordu. Şimdi tamamen durmuş. Yani 18 bin, 18 ile 20 bin arasında bir yerde takıldılar. Yani kim olur bu şeyden sonra koltuk? Şöyle düşünür adam, potansiyel alıcı olan ee, Koltuk alacağız, Adam bize atacak orada. Yok daha neler? Hatta polise de e, verebilir. Düşünür işte, bir de o da rezil olacağız diyecek. <gülüyor> evet, yani <gülüyor> hakikaten. Yani Başbakan'ın da tabii kendisini fazla ciddiye alması, Türkiye'deki temel sorunlardan da bir tanesi o olsa gerek herkes ağır ol ki molla desinler edasında son derece ciddiye alıyor kendini. Yani burada aslında bütün kullanılan kaynak da kamu parası. Yani her birimizin parası ve araziye düşünürsek yani muhtemelen... Kamuya ait bir araziydi orası. Evet. Ee, hepimizin parası yani oradaki 3 lira, 5 lira vesaire. Ve diğer kamuya ait olan bir başka arazi Aleyhisselam. Bunlar takas ediliyor, bir takım paralar dönüyor. Nedir işte Galatasaray'ın yönetimiyle devletin bazı üst kurumları arasında olan bir pazarlık. Yani hiç taraftara sorulmuş mu? O semtlerde oturanlara sorulmuş mu? Yani siz şeyde Mecliköy'de alışveriş merkezi istiyor musunuz? Rezidans istiyor musunuz? Yanındaki Liköy fabrikası yıkılacak vesaire. Bunlar hani bir şey olarak bir katılımcı demokrasi içinde soruldu mu? Abi Zaten... adamlar Alino'yu gömüp ardından benim diye anlatıyor ya. <gülüyor> Sen ne diyorsun? Evet. <gülüyor> Alyona. Alyona. Alyona. <Aliona. gülüyor> <Aliona>. Alyona çeşmesi. keşmesi. <gülüyor> Alyona. Evet ve şey diyor. Yani birkaç yüzyıl daha toprak altında kalmasının bize göre bir mahzuru yok diye konuşan... Birden bir kastı sen <gülüyor> ben ayrıca yani. Sence bir mahzuru var mı? <gülüyor> şifalı toprak, şifalı. Şifalı pardon. E, yani iyi gelir. hakikaten şey de şimdi artık e, programın da sonuna geldi. Yorgunluk da başlıyoruz. Başka bir atasözü daha geliyor aklıma ama biraz galis kaçar diye. Yani el ile diye <gülüyor> başlayan başka bir hata de zamanıdır. Bizim paramızla ne? enteresan ya yani. biz yaptırdık onu diyor başbakan da Galatasaray'ın bir kuruş şeyi yoktur diyor. Peki kendisinin cebinden vermiş olduğu varsayımını yapacağız herhalde i̇şte, başbakanın. Biri çok, çok gündemdi ya muhteşem 100 yıl diyorum hani dizide öyle mesela muhteşem 100 yıl ee, geçen birisi de hukuk devleti falan diyordu radyada ona bayıldım tabi daha ilk programdan şeyin kafasını kestirdi bir tane vezirin hukuk devleti sonra sen <gülüyor> yok dedim iyi hukuk devleti orada yaptırıyor adam mutlaki, mutlaki idare var hani bir şey diyemezsiniz zaten fintarım. ama hani 500 yıl sonra aynı noktadaysak e, durum kötü yani yakın bir noktadayız demek ki e, burada da şey hakikaten e, devreye giriyor yani e, spor hani profesyonel spor özellikle spor çok temel bir şey de toplum Sağlığı vesairesi için. Ee, ama profesyonel spor işte bir eğlence alanı sonuçta. Bu futbol, yani çocukların okulda yaptığı spordan bahsetmiyoruz. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, beşiktaş futbol takımları. Profesyonel bir alan. Yani o, o yapan üst düzey grup için ciddi bir kazanç kaynağı aynağa. Ciddi paralar ödünüyor. Seyircilerden binlercileri alınıyor. Yani buraya bir kamu kaynaklarından transfer yapılmalı mı? Yeni stat, tesis vesaire için yani vergi afı yapılmalı mı? Yani Asıl tartışmamız gereken konu bu olması lazım. Hani portasoların içinde. Çünkü bir round kavgasına dönüşüyor işte. Sen 100 aldın ben 500 verdim. Ee, yani rakamları alt alta koyunca işte şeyin Ali Samiyen bulunduğu arazinin e, satış bedeli 461 milyon TL oldu. Evet. <gülüyor> Geçen Mayıs ayında yolu e, aldı. Yandaki likör fabrikası var eski işte tekelin. Onla birleştirip e, halkımız için süper yararlı bir şey haline getirecek. Rezidans alışveriş merkezi falan gelir de 1 milyar TL'nin üzerinde gelir bekleniyormuş satışından sonra. Ve i̇yi. Bu, bunlar hepsi bizim cebimize döneceği için çok mutluyuz. Tabii, tabii, yani tabii çok, çok iyiymiş bu haberler. Peki bu konu bir yandan da şeyle de bağlantılandırılıyor. Bu AKP işi mi? Yoksa daha öncesinde daha demokratik, daha az ticari, daha ahlaki bir futbol hayatımız vardı da bu AKP mi bozdu bu işi? Bu konuda bir fikrim var mı? Yok. Bu yani endüstriyel futbol tamamen Türkiye'nin batıdan kopaladığı bir şey. Yani hatta işte ABD bunun çıkış yolu. Hatta ABD'de e, bu konu üzerine Çalışan birkaç marjinal profesör var. Ekonomi profesörü marjinal diyorum çünkü orada da hani bir şehirde spor testi yapılması falan. Bir takım politikacılar ve spor kulüplerinin sahipleri patronları için orada şirket gibi. Hepsi için şey. İşte hem övünç hem kazanç kaynağı. Biri için övünç, biri için kazanç. Ama bazı profesörler çok ciddi eleştiriyorlar. Yani son 20 yılda ABD'de Tam kaynaklarından kaynaklarında spor kulüplerine e, herhalde 20-30 milyar dolar aktarılmış. Yani yeni salon tesis yapılması için. 20 milyar dolarınızın ne para olduğunu hatırlıyorum rakamı. Yani ABD'nin bütün e, gay saflı yurt büyük sayılmaz ama işte ufak ufak topladığınızda her yerde ciddi etkisi var. Ve aslında yeni bir spor tesisinin etatki işte piyasayı canlandırmadığı, e, hatta istihdam yaratmadığı, yok ettiği, tersine yok ettiği yolunda tez e, öne süren birkaç uzman var ama onlar şey böyle edilmiş durumda. Çünkü hep şey hani bu işin ortaya çıktığı Amerika'da da işte spor New York Knicks yaşasın el üstünde hani evet, Bulls yani, evet. işte en büyük takımımız. E, işte ne var? E, başka spor dallarından işte pet yaşasın en büyük takım bizim sokaklara dökelim yeni stat yapalım Aynen hani böyle bir... öyle yani Aha. bu ya, sonuna da geliyoruz ben Hı. bir senden aldığım Hı. bilgilerle bir şey de ilave edeyim düşündüm biz e, buradan e, bulunduğumuz binadan da <gülüyor> çıkma durumundayız e, burayı şey yapmayı düşünüyoruz o, yeni alacağımız binada bir alışveriş merkezinin ruhuna koyacağız açık gasti ne diyorsun güzel, açık. Güzel. Yan dükkanda hamburger etap öbür yanda lahmacuncu olacak. İyi şey olsun. etrafta bir koridor gelenler geçenler izlesinler çalışmayı. Aynen öyle <gülüyor> olacak. <gülüyor> ya da bir ya da şey yaparsınız hani 7 katlıydı 8 katlıydı değil mi hanım? Evet 8. 8. 8 katlı o şey yapıldı. İkinci spor oldu mesela falan. Böyle yeni mimari. E tabi şey onlar gibi. olacak bir de koridorumuz <gülüyor> özel olacak orada spor tesislerinin <gülüyor> ayrı bir özelliği var ama şimdi anlatamam. <gülüyor> Peki, çok teşekkürler Evet. İyi yayınlar. Haftaya <gülüyor> görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Açık Radyo 94.9, acikradyo.com ve Açık Gazete'de sonuna geliyoruz bu haftanın. Son açık gazetesini de böyle bitiriyoruz. Bitirirken de Edwin Starr çalacağız size. War adlı parçası ile çok iyi bilinen Amerikalı sol şarkıcısının doğum günü. Kendisi 1942'de bugün doğmuş ve 2003'te ölmüştü. Onun Snowflake Boogie, karı da bir türlü dördürst yağdırmayı başaramıyoruz küresel iklim değişikliği yüzünden. Ama şimdi bir kez daha deneyebiliriz İstanbul'a en azından kar tanesi, boogie'si adını taşıyan parçasıyla sizlere veda ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı